Yeah. șiikaste. Kainat Bugün 23 Şubat Salı Yıl 2016 Ay 2 Gün 54 Kasım 108 1437 Hicri Cemazi El 14 1431 Rumi Şubat 10 Günün Sözü Mutluluğu hırsta değil Kendi yüreğinizde arayın Mutluluğun kaynağı Dışımızda değil içimizdedir Tolstoy Fırtına Günün dizeleri Bazen her şey unutulup bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin. Ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Gurur. Can yüce. Günün tarihi 74 yıl önce bugün 23 Şubat 1942'de dünyanın önemli yazarlarından Avusturyalı yazar Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petrópolis kentinde intihar etti. Amok Acımak, amok ve acımak başlıca eserleridir. Balık burcunda doğanlar, 20 Şubat, 20 Mart. Yıldızınız Neptün, hayalleri temsil eder. Grubunuz su. Burcunuzun türü canlılık. Özelliğiniz başkalarına karşı sevkat, şefkat ve sevgi duygusu. Emeliniz huzur. Amacınız servete ve mutluluğa ulaşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendi değerinizi küçümsemek. Big sat de Mariftakvime We're brave and gallant minor boys who work in underground For courage and good nature no finer can be found. We work both late and early. ¶ And get but little pay ¶¶ To support our wives and children ¶¶ In free America ¶¶ If Satan took the black legs ¶¶ I'm sure t'would big no sin ¶¶ What peace and happiness would be ¶¶ For us poor working men ¶¶ Eight hours we'd have for workin ¶¶ Eight hours we'd have for play ¶ Eight hours we'd have for sleeping in free America. ¶¶ Merhaba herkes Açık Radyo Brüsü 94.9, 94.9, açıkradio.com.tr aynı zamanda ve Açık Gazete başladı. Ömer Mardır Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Pete Seeger'ın Küçük Çocuk şarkısını çaldık. Eight Hour Day, 8 saatlik gün. Yani sekiz saat çalışır, sekiz saat oynarsın, sekiz saatte uyursun diye bütün meseleyi bundan ibaret ortaya koyan, sanıldığından daha az komplike olduğunu ortaya koyan bir şarkıydı. Yani o zaman her gün söylenebilir aslında, her sabah kalkınca. Pete Seeger, evrensel folk şarkıcısı, aktivist, haklar mücadelecisi, barış e, aktivisti. Neden çaldığımıza gelince Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'na başvuralım. Aynalar Eduardo Galeano Süleyman Doğru Sel Yayıncı 1886'da Chicago'da yaşandı. Mayıs ayının birinci günü işçi grevi Chicago ve diğer kentleri felç edince Philadelphia Tribune gazetesi teşhisini koydu. Çalışma dünyası bir tür evrensel tarantula tarafından ısırılmış ve tamamen delirmişti. Zır deliler günlük 8 saat çalışma ve sendikal örgütlenme için mücadele eden emekçilerdi. Ertesi yıl cinayetle suçlanan 4 emekçi lideri haklarında açılan düzmece bir davada hiçbir kanıt olmadan ölüm cezasına çarptırıldılar. Georg Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons ve August Spies dar gönderildi. Beşinci zanlı Louis Ling hücresinde intihar etmişti. Her bir Mayıs günü bütün dünya onları hatırlıyor. Zaman içinde uluslararası antlaşmalar, anayasalar ve yasalar onlara hak verdiler. Ne var ki en önde gelen şirketler bunu anlamamakta ısrar ediyor işçi sendikalarını yasaklıyor ve günlük çalışmayı Salvador Dali'nin tablolarındaki o durmuş saatlerle ölçüyorlar. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün 1966'da bugün Suriye'de Baas Partisi iktidardaki üyesi Salah Cedit Bir parti içi askeri darbe gerçekleştirmiş ve Bir önceki darbe hükümetinin General Emin El Hafız'ın darbesini Hükümetini devirmiş O da Bağızcı zaten Ondan sonra da Selah Cedid'in yerine de Hafız Esad gelecek bir darbeyle Onun da oğlu şimdi günümüzde Beşşar Esad 1980'de bugün İran Rehine krizinden bir önemli dönüm noktası Ayetullah Humeini, Ruhullah Humeini, İran Parlamentosu, Amerika'daki Amerikan büyükelçiliğindeki rehinelerin durumunu çalışanları, değil mi? yanlış mıdır dönümü? Daha doğrusu yanlış e, mı biliyorum Büyükelçilik görevlileri, görevlileri oranın çalışanlarını evet Hı -hı. E, e, kaderinin ne olacağını belirleyecek çünkü büyükelçiliği büyük basıp devrim muhafızları. Bunu meclisin yapacağını söylüyorlar. Esir evet. Meclis beliriciymiş. Demokratik. Dört yıl sürdü bu durum. Dört yıl boyunca bu insanlar öldürülüp öldürülmeyeceğini ya da cezaevine konup konmayacağını tartışıldı. Yok işgal sürdü dört yıl boyunca içeride elçilikte. Kuşatma altında. Ya ben o zamanlar yetişemediğim için hayır bilmiyorum. Hayır, i̇çeride kayıları. bayağı işgal edildi. Tamam da. bayağı işgal edildi. Bu kişiler neredeydi? o belçilik de içerisindeydi. ne olacakları bilinmedi ha, onları de... kurtarmak için de büyük bir operasyon gerçekleştirdi Hı. ve fiyaskoyla sonuçlandı Şöyle evet. helikopterler düştü filmi de çekilmişti evet. sonuçta 400 gün mü ne kadar sürdü hatırlamıyorum şimdi ee, çok uzun sürdü bakmak lazım e, yiyecek içecek vesaire şeyleri nasıl sağlandı onlara izin veriyorlar değil mi o kadar şey değil yapacağım da Yani devrim yapılmıştı zaten. Tamam. On devrim kuşatmaları da altın almışlar dersili. Dersil zaten kuşatma altında da. önce de girdi. kuşatma altında mıydı? Hmm. Hmm. Yani da devrim yapılınca kuşattılar, sonra içine evet, girdi, içeri Anladım. girdi yani şeyler. Tarihin en acayip olaylarından evet. bir aslında. 2005'te de. Ee, o da tarihin en acayip kanun maddelerinden biri çıkarılarak daha yeni yani bundan sadece 11 sene önce Fransa'da yeni bir yasa çıkarıldı. O da e, öğretmenlerin artık tedrisatta e, öğrencilere e, sömürgeciliğin, kolonyaizmin pozitif değerlerini olumlu yanlarını anlatmak üzere ders kitaplarında bir kanun çıkarıldı yani o kadar da kötü bir şey değildir medenileştirir diye insanları ama epey bir itiraz gelince de Koloni, kolonileştirme medenileştirme diyorlar evet. kolonizasyon medenileştirir evet öyle yani hep kötülemeyin o kadar diyorlar trans sömürge bakın bir sürü insan eder medenileştirdi diye evet o medenileştirmesi şu anda ortada Saipikot anlaşması ile beraber hani çok tartışılan Saipikot anlaşması ile beraber sınırları çizilen Suriye'nin ne kadar medeni Pikol ile beraber ne kadar medeni olduğunu görüyoruz ondan başka bu medeniyetten başka hiçbir şey konuşmuyoruz zaten bu arada evet ve işte fakat bir yıl ömrü ancak bir yıl olabildi kalabildi sonra iptal edildi çünkü insanlar artık o kadar da çıldırmadık dediler itiraz ettiler Fransız ekolü Evet şimdi günümüzün haberlerine bakalım. Suriye'de ateşkes hafta sonu başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'de 27 Şubat'ta başlayacak geçici bir çatışmasızlık üzerinde anlaşmaya vardı. <gülüyor> Bilmiyorum yani ateşkes sağlanıyor diye dünyanın en büyük silah iki, iki silah ihracatçısı ama kimler tarafından ateşkes sağlanacağını gerçekten bilmiyorum. Yani Nusra'yı ve şeyi içeri içine almayacakmış bu e, ateşkes. Yani Nusra'yla beraber savaşan diğer örgütleri de içine alacak mı diye sorduğunuz zaman daha önce almamıştı. Bu saatten sonra da alabilir mi bilmiyorum. Kim kimle e, ateşkesi yapacak o da ilginç bir durum olacak galiba. Evet ama yani acaba şey diye de yorumlar var. Bir de neden cumartesi günü mesela? Neden cumartesi günü? Mübarek cuma mı olmalıydı diyorsunuz. Niye yarın değil ya da şimdi değil? Cumartesi gününden ne şey var ki? Yataşkes'ten bahsediyorsunuz. O zamana kadar ne yapılacak? Hı? O zamana kadar ne yapılacak? Mugabe'nin doğum günü. Doğum gününe denk düşürmüşlerdir. Bir gün önce Doğru. olsaydı Advan'la Davutoğlu'nun doğum günlerine denk gelmiş. Aynı gün mü doğmuşlar? Evet. Aa. Tesadüf mü aynı yıl değil. E, tamam o kadar olmasın. Aynı değil yılın, de? aynı günü değil. O zaman yani. kavga çıkardı iktidarda kim olacak diye. Birbirine abi demezlerdi. Birinin abi olması lazım değil mi bu tip ilişkilerde? El bu gelenekte abilik ön planda. Şimdi e, bu Çeşitli yorumlar var. Suriye'deki ateşkesin hafta sonu başlayacağı konusunda hafta sonu John Kerry Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un hafta sonu yaptığı görüşmelerden sonra bu sağlandı. Telefonda çatışmasızlık anlaşması görüşülüyor ve iki ülkenin taraflar nezdinde temaslarda bulunacağını söylemişti Kerry. Münih'te 12 Şubat'ta bir ateşkes üzerinde uzlaşma olmuştu bir toplantıda. Ardından böyle büyük bir göç dalgası yaşanmıştı. Halep bağlantısı kesilmişti falan. Evet, Cenevrede miydi o? 170'den fazla kişi yatım yaşamında yitirmişti. Bu, sadece bu son hafta sonu Humus ve Şam'da korkunç iki saldırıda, IŞİD'in üstlendiği saldırılarda... 170'ten fazla insan ölmüştü. Ben artık korkmaya başladım bu ateşkeslerden. Ne zaman ateşkes ilan edilse... ...ya da ateşkesle alakalı haberler çıksa... ...daha fazla insan hayatını kaybediyor. Evet çünkü... E, ...bunun da... ...hizahı böyle çok... E, ...büyük bir matematik dehası... ...ya da bir Marksist teorisyen... ...olmaya lüzum yok. Çünkü... ...muazzam bir... ...karlı şey var. Silah ticareti var. Evet son rakamlar zaten acayip bunu doğrular nitelikte geliyor. Yeni Siprin'in yaptığı açıklamalardan çok kuvvetli bir şey var. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya silah ticaretinde kat be kat önde olduğunun tamamen ortaya çıktığı bir şey var. Yani bütün listenin başında eee şey alan silah alanların listesinin başında da Orta Doğu'daki ittifak Müttefikleri var Amerika'nın Suudi Arabistan başını çekiyor Türkiye de var aralarında çok yüksek silah ithal eden ülkeler arasında yani Stockholm Uluslararası Barış Antlaşmaları Araştırmaları Enstitüsü var Sipri'nin yeni uluslararası silah ticareti raporu BBC'den taze haber ee, 2000 11 ile 2015 arasındaki dört yılda, 2006-2010 arasındaki dört yıla kıyasla yüzde 14 artmış. Sonra da Afrika, Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'ya silah akışı artıyor. Avrupa'ya silah akışı büyük düşüş göstermiş. Son beş yıl içinde Orta Doğu'da Türkiye ile İran arasındaki bölgede ağır silah satışı ne kadar artmış? Yüzde 61. Son mühimmatla dair, dair şey var mı? Türkiye ile İran arasındaki, yani Basra Körfezi ve Ortadoğu'da %61'lik bir silah artışı, artışı var. Hafif silahlara dair bir bilgi var mı? Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Görmedim. Ya önemli olan hafif silahlar. Hafif silahlardan kastımız da peynir, ekmek gibi giden, leblebi, çekirdek gibi giden Kalaşnikov mermileri, RPG'ler vesaireler. Yani şu andaki somut olarak savaşan insanların ellerinde tuttukları silahlar. Onlarda bunlar... artışa ihtiyaç yok ki. Gani gani geliyor. bu bombardımanlarda kullanılan bombaların artışından bahsediyoruz. Yoksa onlarda zaten herkesin elinde iki üç tane var o kalaşlı. Ama sürekli bir şey devir daimde var değil mi? Tabii orada? eskidikçe atıyorsun. En, çok en fazla insan anlamda. ölümünde sebebiyet veren da bunlar. Ama asıl o şeyler bombalar tabii. Roketler ve bombalar. Evleri yıkan hayatında enkaz ve altı Sivillerin yakan, ölümüne neden olan. Evet. Yani. Ama yani Kalaşnikov'larda vesairelerde somut çatışmalarda onlar tek tek öldürülüyor tek tek. Yani o bombardımanlar gibi değil. Yani Hı. şöyle. Ama Afganistan'ın şu andaki sorunu Kaleşnikov'da yapılan saldırılar değil mi? Yani sonuçta bir cephe savaşı da var aynı zamanda. Afganistan'da sürekli devam eden. Suriye'de sürekli devam eden. Bombardımanlar her zaman olmuyor. Ama sürekli devam eden bir şey var. Ama onlarda ki asıl de var. bombardımanlar tabii büyük ölçüde şey yapan. Yani varil bombaları da aralarında olmak üzere işte bütün o yasaklı bombaların uçaklardan yani Amerikan ve Suudi Hava Kuvvetleri'nin de ya da Rus Hava Kuvvetleri'nin de yaptığı uçakların bombardımanı tabii enkaz altında kalan şeyleri seyretmekte. Bıktık usandık. Yani şöyle Uluslararası Silah İhracatı'nın son 5 yılda ağır silah %61 oranında artmış. dördü Amerika ikincisi Rusya üçüncüsü Çin, dördüncüsü Fransa beşincisi Almanya ilginç olan taraf şu, e, bunların hepsi dünya güvenliğini korumakla e, görevli ülkelerin dördü, beş, beşi zaten, beş ülke var. E, Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve Britanya olacak. Almanya'yı da aradan girmiş, yani en büyük güvenlik konseyi, güvenliği sağlamaktan sorumlu 5 ülkenin bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 üyesi Zaten silah ihracatının 4'te 3'ünü falan yapıyorlar En büyük silah ithalatçıları ise Hindistan Başta geliyor Sonra Suudi Arabistan Sonra Çin böyle gidiyor Türkiye'de 6. %3.4 ile Çin kimden silah ediyor kendi silahını üretmiyor mu Çin? Hem, hem ihracatçı hem ithalatçı bunlar. Türkiye'de öyle. Yani evet. Türkiye silah ihracatında da dünyada 16. sırada yer alıyor mesela. Gayet önemli bir yer tutuyor. Evet. E, hepsi böyle. Bu yani, tomalar falan gidiyor yani, mu zen acaba? Zengin bir şey. E, ticaret, en büyük ticaret alanlarından biri. Onun evet. için durması zor olabilir. O yüzden ben de korkuyorum dünyanın en büyük iki silah ihracatçısının Ateşkes ilan edelim evet. dediği zaman Suriye'de bu sefer ateşkes bitirecek Başka bir taraftan başlayacak diye insanların aklına geliyor Ve korkuyor bu sorulardan ötürü Bir de ayrıca Yani hani, iki manav gelip şimdi artık meyve satmaya keselim demesi gibi bir şey belki de Aslında tabi Amerika'nın Diğer ülkelerin toplamından Daha fazla, en yakın takipçi 10 takipçisinden daha fazla olduğundan belirir. Birazdan ona da geçeriz ama şöyle bir liste var. Uluslararası silah iracı listesinde BBC haberini okursak, Amerika yüzde 33, Rusya yüzde 25, Çin %6'ya yakın 5,9, Fransa yüzde 5,6, Almanya yüzde 4,7, İngiltere de. Az farklı altıncı sırada yer alıyor dört buçuk yani güvenlik konseyi böylece Almanya yok o ikinci dünya savaşı şartlarından dolayı yok güvenlik konseyinde yoksa başka sebebi yok böyle gidiyor ee, Suriye savaşı'nın en kazançlı beşlisi kim peki en kazançlı beşli mi evet. En kazançlı, beşli. Kim olabilir? Bu, Amerika Birleşik Devletleri bu, genelden bu gidelim. Bu dolu, e, dolu bir soruydu. Bu Rusya. İmkan yok. Hayır, ülke olarak sormuyoruz. Kişi Beş harf sanayi şirketi. Güzel kişi. O, o spesifik bir Lockheed konu. Lockheed Martin. Kime veriyor mu silahı? Suriye'de savaşan hangi tarafa veriyor silah? silahı? Her tarafa veriyor herhalde. Esad yönetiminde Lockheed Martin'in sattığı silahlar yok, yok benim bildiğim kadarıyla. Yok Ya evet. da Rusya'da yok. İran'da yok. Ya yani Savunma sanayinin En büyük oyuncusu. Akdoğan Özkan güzel bir şey. T24'te çok iyi bir liste hazırlamış. Pazar verilerinden hareketle yapmış. Küçük bir derleme. Bence her eve lazım bir şey. Beş harp sanayi şirketinin elinde her şey. Suriye sahnesinde çarpışan bu beş şirketin sadece satışlarını değil. Hisse değerlerinin de savaş süresince ne kadar arttığını yüz e açmış. Evet konuşmuştuk bunu. Evet piyasa değerleri toplamı da. Suriye Savaşı süresince yani son 5 yıl içinde tam 127 milyar dolar artmış. Demek ki dünyanın en karlı işi işte. Lockheed Martin başta geliyor ve 2016 başında %205 değer kazanmış. Hisse senetleri 213 doların üstüne çıkmış. 2011 başındaki pazar değeri ne kadarmış biliyor musun? Ne kadarmış? 28,62 dolar. 28 dolar 62. 28 milyar dolarmış. Şimdi 67 milyar dolar olmuş. Yani %134 artış. Hisse senetleri de %205 olmuş. Yani 69, 70 dolar civarındayken 213 doları aşmış hisse senedi. Hayalet uçak işte Lockheed Martin F-17'ler 117'ler F-22'ler GBU 32 j GBU 39 gibi gidiyor güdümlü bombalar işte bunlar diğer, diğer, diğer şeyler şirketler, şirketler Northrop Grumman bunların da müthiş bir yükselme olmuş %217 artış mesela hisse senetleri ve 59 dolardan 187 dolara çıkmış züğürdün çenesini yoruyor aslında zenginin parası Raytheon yani bu B-52 bombardıman uçaklarını yapıyor ve Suriye savaşında etkin biçimde kullanılıyor i̇şte evet. bunlardan bahsedelim çok iyi bir analiz bence Akdoğan Özkan'ın yaptığı bu Petrol, e, Suriye'nin petrol rafineri altyapısını bu uçaklarla imha etmiş B-52'ler mesela. E, Martin Lockheed'le Northrop Gramman'ın güçlü borsa performansını dünyanın en büyük güdümlü füze üreticisi Raytheon takip ediyor. Güdümlü füze bunlar. Ve 46 dolardan 160, %166 artışla 122 doların üzerine çıkmış. beş yıl içinde. Piyasa değeri de şirketin %101 artmış. Ve bunların kullandığı silahları da öğrenmek istiyor musun sen? Kaleçlik hafıların peşindesin ama AGM Maverick, havadan sata tat, taktik füzeleri Havadan neye? Ye, satı, yüzeye yani. Ha, yeryüzü. Yeryüzüne havadan yere. Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki gemilerden Suriye ve Irak'taki hedeflere yönelik uzun menzilli Tomahawk füzeleri. Kızılderililerin atadan kalma silah da derler. Tomahawk artık kullanılmıyor. Kullanılıyor, kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? İşte gemilerden atıyorlar. Ha, kullanılmaz olur mu? Hava, ha, şeyde kullanıldı mı? Suriye'de kullanıldı mı Tomahawk? Onu söylemiyor ya, ama, Irak'ta da fiili olarak atılan bir Tomahawk hatırlamıyorum. Ben şu giden. kullanıldı diyor. Kullanıldı. Suriye ve Irak'taki hedeflere yönelik kullanılan uzun menzili Tomahawk. Ha, kullanılmış üzeri. o zaman Suriye'de kullanıldıysa tamam. Irak'ta ya, kullanıldığını hatırlıyoruz. Afkansan'da evet. evet. kullanıldığını hatırlıyoruz. Kullanıldı diye yazmış gayet detaylı bir şey. Patriot'lar var, Patriot'lar. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay'da epey bir süre konuşlu kaldı. Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği 3 4 Ekim 2015'te Türkiye sınırında havanın ısınmaya başladığını fark eden Amerikan hava kuvvetleri Patriot'ları söküp geri götürdü. Diyor. Kızıldeniz'den atılmış hem de 47 Tomahawk füzesi Suriye'ye. 2014'te ilk işgalin başladığı müdahalenin başladığı zamanlarda. 2014'te ha evet. Arada 100 yani bu gitmiş şeyler apar topar gitti diyor. Patriot'ları söktü. Çok sıcak savaşı olur korkusuyla diye yorumlamış. Fakat arada giderken yüzde yüz bir değerlenmiş. Gelelim Boeing'e. En yakından bildiğimiz şirketlerden biri. İçine tank dahi alabilen C-17 askeri nakliye uçaklarının üreticisi. Uçak. Borsada en çok değer kazanan şirketlerden evet. biriymiş. Herkül bu. Muhtemelen. C-17. Şirketin hisseleri 66-40'tan seyrediyormuş Yo, 2011'de Master'muş. 5 yıl sonunda %111 prim yapmış ve 140,50 dolar asıl sen bunlarla oynuyor musunuz Selahattin'le bıraktık al, artık al. biz başka şans oyunlarında deniyoruz şansımızı İddaa. yani isim vermek gibi olmasın ama çeşitli yerlerde kanallarımız var sağlam tiyolar da var Pek tutturamasak da isteyenler paylaşabiliriz açıkçası. Oscarlar üzerine de bugün konuşacağız. Oscar, evet, tahminle. Oscar tahminleri üzerinde de bugün konuşacağız. Boeing'in 2001 başında 53,78 milyar dolar olan piyasa değeri yüzde yüzde 74 artmış, 94 milyar dolara yükselmiş 2016 başında. Ve C-17 senin bu sevdiğin askeri nakliye uçakları beğenilmiş olacak ki Boeing geçen Nisan'da ikisi Orta Doğu ülkelerine olmak üzere 5 tane satmış. Geçen Nisan'da <gülüyor> bu c 17lerde Arkadan General Dynamics geliyor 5. basamakta. Onları da şeyden biliyorsunuz. Siz Selahattin'e yakın takiptesiniz. F-16'ları yapan şirket işte bu. F-16 deniyor de ama ben Türkçe ya. kullanıyorum. Evet. F-16. Eski de onlar. 2011'de 70 dolar civarındaymış. %95 artmış 2016'da. 136 doların üstüne çıkmış. Piyasa değeri de %48 neredeyse yarı yarıya değer kazanmış. Ve bu 5 harp sanayi devinin bugünkü piyasa değerleri toplamı Dilim varmıyor söylemeye. Bu Lütfen. beş şirketin 277 milyar dolar. Savaşın başında yani 2011 başında savaşın öncesinde 150 milyarmış. Sadece 150'den 277 milyara çıkmış. Şey yani e, bunu anlamamızda sebep verebilen ölçütler neler? Borsadaki e, değerleri değil mi? Evet hissesine yani, değerler. borsadaysa. Böyle değerleri ölçebiliyoruz. Ama borsada olmadığı takdirde bunları ölçebilmemizin başka bir yolu var mıdır acaba? Vardır herhalde ama daha zor olur. Yani iki şey ölçüyor işte. Yani şirketin piyasa değerini, değeri, de değerini. hisse senetleri değeri. Yani bir genel piyasa değerleri. O piyasaya açıma. açık olması lazım. Evet açık zaten tamam, borsada, tamam. Oldu borsada olduğumuz. Borsada olduğunuz zaman piyasa Tabii. değeri. Diğeri neydi? Bir de hisse senedi. Her ikisinde de galiba borsada açık olmak gerekiyor. Tabii. Tamam borsaya açık olmayan şirketleri nasıl ölçeceğiz? Muhtemelen böyle şirketler de vardır değil mi? E var, Amerika Birleşik Devlet, şirketleri, şirketleri devlet Şirketi. Rusya'nınkiler gibi. İşte Gazprom gibi. Falan. Evet, bunlardaki, Onlar da ayrıca ölçülebiliyor tabii. E, Rus, Rusya'nın mesela bu şekilde herhangi bir şekilde ölçü değeri olmayan şirketlerinden nasıl bahsedebileceğiz? Yani var sonuçta onların onlar. da hesap, var, var var hepsinin hesabı. Hı -hı. Var. Çok kolay ölçülüyor aslında. Hı. Yani e, ve sonuç olarak... Demek ki diyor savaş bombalarıyla, ölen insanlarıyla, yerle bir edilen şehirleriyle, vatanlarını yitirmiş mültecileriyle bu şirketlere çalışmış. Şimdi savaş bu kadar güzel ve iyi kazandırırken barışın ne anlamı var? Üstelik Amerikan askerlerinin burnu kanamadan. İşte Orta Doğu politikasının özeti diyor. Savaşı başlat, üstüne bulaştırma, savaşı bitirme, sat satabildiğin kadar diye de bir yorum var. Amerikanın, Amerikan emperyalizminin burada önemli bir payı olduğunu tespit ediyor. Yani e, Amerika iki, 25 milyar dolarlık silah ihracatı yapacakmış 2012 mali yılında ama Suriye savaşının kaldıraç etkisiyle Suudi Arabistan'dan 30 milyarlık Boeing F-15, Japonya'dan 10 milyar dolarlık, Japonya'da var arada, Lockheed Martin F-35 sipariş alınca 65 milyar dolara ulaşmış 2012'de mesela. Peki Türkiye'de ne oluyor? Bir de ona bakalım. Silah ihracatçısı değil, aksine ithalatçılığı ağır basıyor. Yani halkın vergilerini silaha yatıran bir tüketici. 2010'da 17 milyarmış askeri harcamalar. 2014'te %25 artmış, 22,6 milyar dolara ulaştırmış. Ee, ve nasıl oluyor da Türkiye anlamlı bir silah ihracatı fırsatı yokken hatta tam tersi gıdadan tekstile ve turizme pek çok alandaki ihracatını dahi baltalayarak neyim yerindeyse kendi bacağına kurşun sıkarak halkını daha bil fiil içine girmeden yoksullaştırmış bir savaşla buluşup bulaşmak için adeta yanıp tutuşuyor peki ne oluyor diyor işte onları hayırlara vesile mi savaş lordları demiş ve bir not var yazıda son olarak bu ayrıntılı bir döküm Akdoğan Özkan'ın T24'teki not şirketlerin hisse de, senedi değerleri 2011 başı itibariyle şeklinde kabaca belirtilen tarih 3 Ocak 2011 2016 başı da 4 Ocak 2016. Şirketlerin pazar değerleri için 2011 başı itibariyle belirtilen tarih önceki değerlere ulaşılamadığı için 18 Şubat 2011'miş. 2016 başı itibariyle denilende 5 Ocak 2016'dır diye de referanslarını vermiş. Durum bu. Fakat şimdi tabi bu hesabı görmek çok kolay değil. Zeyninde haklı sorun var. ...böyle ateşkesle filan... ...bu silah tacirlerinin durumu ne olacak? Ama yani, yani insan... çok da müşterisi var. Mesela Rusya'nın 50 ülkeye... ...ve aynı zamanda... ...Rusya yanlısı isyancıları... ...silah sattığına dair, silah gönderdiğine dair... ...en aynı şekilde SIPRI raporunda bilgiler var. Ve devam eden dünyanın... ...dört bir tarafında yeni çatışmalar var. Yeni çıkmak üzere olan çatışmalardan bahsediliyor. Yani müşteri bol. Evet, Türkiye'nin durumu Devletleri da fena değil zaten. Bol. Altıncı büyük silah ithalatçısı... Az 196 ülke var dünyada. Altıncısı Türkiye. İhracatta da altıncı sırada. Hiç fena değil. Maşallah. Yani. Böyle işte. Ee, ve gidiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor ama... ...Türkiye'nin de durumu iftihar edilebilir. Avustralya niye bu kadar fazla silah satın alıyor peki? Avustralya ilginç mesela. %3.6 olarak nitelendirilmiş mesela. 2011-2015'teki küresel pazardaki payı Sa satın almalı satın almalı ihtiyacı payı. var. Hani Hindistan'ı anlarım. Bunu... Şey Pakistan'da sürekli aralarında bir münasebet var. Kendilerini zaman zaman top atışıyla selamlıyorlar. Ama e, Suudi anlarım... fiili olarak savaşın içerisindeler. Çin, Rusya'dan alıp verip yaptıkları alışveriş var. Japon, Birleşik yani. Arap Emirlikleri var ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde silah tutacak kim var? O soru ayrı. Ama Avustralya'yı anlamıyorum. Avustralya'nın potansiyel düşmanı kim? Maoriler. Pardon. Pardon. Yanlış söylüyorum o yeni zelanda'yıydı Zelandı şeyler. Avustralya'nın yerlileri aborjinler Selahattin hatırladı. Selahattin yardımına koştu. Yakın ben artık, oraya. Ben de bunama da başladı. Yok hayır, sağ sağ abla, Öyle şey olur mu? Dünyanın bütün yerlerini hatırlayacak değil Her yerli gruptan hatırlayacak değil misin? korkuyorlar bir bu merhanga karşı. Roket. F-16. Polis ve e, ekonomik politikalar yöntemiyle gayet güzel çözüyorlar. Onda bir problem yok. E başka düşman düşünemiyor. Bilmiyorum işte. Kim olabilir? Bu Bilmiyorum. Yani. Çanakkale'den Türkler olmasın? Olabilir. Hı? Olabilir. Belki onun için evet. oluyorlardır. Nostalji yapmak için mi? Nostalji yapmak için ülkenin parasını niye bu şekilde çarçur etsinler <gülüyor> Olur mu öyle şey? Onların da beklediği bir şey var ki bu kadar silaha yatırım yapıyorlar. Evet. E, hükümetlerin de aynı şekilde kendi politikaları gereği de bu şekilde silah yatırım yapma olabilir. Ve e, yani Boston Globe'da da e, Amerikan New York Times'in eski büro şefi e, Orta Doğu büro şefi e, ve bizim de programcılarımız arasında yer alan dostum Steven Kinzer'ın önemli bir yazısı çıkmış. Medya tamamen ...Amerikan halkını, başta Amerikan halkını... ...dünya halklarını aldatıyor... Evet. ...Suriye'de diye... ...ve Amerikan... ...basınının medyasının... ...en utanç verici noktalarından biri... ...mesela işte biraz önce sen de... ...sözünü ettin Halep'te... humustaki korkunç katliam... ...yeryüzünün en eski... ...kadim yaşanan... ...hatta belki de en eski şehri... ...Halep'te olup bitenler hakkında... Hiçbir şey haber vermediler diyor. Yani üç yıl boyunca şu e, şiddet dolu milislerin kontrolündeydi diyor. Muazzam bir dalga dalga geldiler. Ne ha? Kalanlara da e, şöyle dedi: Milisler geliyor hı hı. ve şeyler asmışlar duvarlara ve kapılara filan. Çocuklarınızı okula göndermeyin. Gönderirseniz biz sırt çantasında geri göndereceğiz. Siz de arkasından tabut alırsınız diye şeyler gelmiş. Bundan sonra e, fabrikalar bu bir şeylerin arkasından fabrikalar Beşer saat yönetiminin en büyük şeylerinden e, söylediği şeylerden bir tanesi de oydu argümanlarından. Bir tanesi Biz de onlar, Suriye'deki fabrikalar sökülüp Türkiye'ye taşındı deniliyor. Fabrikaları söktüler ve çalışan yani dağıttılar. Türkiye taşıdılar deniliyor. Savaşın başından beri ve çalışmayan artık işsiz kalmış olan işçilerin de savaşçı olmaktan başka çaresi olmayacağını düşündüler Hı -hı. diyor. Evet Türkiye'ye sattılar diyor. Sökülen yağmalanan makineleri de gönderdiler ve sattılar. Bu ayda Halep şehri nihayet bir umut belirdi. Halep sakinleri, Suriye ordusu ve müttefikleri umut mu? militanları şehirden çıkarmaya doğru bir şey yapıyordu. Hava diyor. bombardımanıyla doğan bir umut mu? İşte öyle diyor. Kinzer'ın yazısı bu. Senin başka bir analizin varsa onu da Hava bombardımanıyla getir. umut nasıl olduğunu merak ettiğim için sordum sadece. Ya sonuçta bir insanlar göç ediyorlar hala. Ya umut dediği şeyde insanlar göç ediyor. Bir umut ışığı belirdi diyor. Son haftada e, ana e, trafoyu ele geçirdiler ve düzenli elektrik geri gelebilir ve militanların elindeki şehir elektriksiz kalabilir. E, sona bir sona erebilir diyor. Fakat neyse devamını e, şey yapabiliriz. E, enteresan bir yazı. Ya mil, Hiç medyada bu konularda doğru dürüst hiçbir yazı çıkmıyor diyor. Ve daha uzun bir savaşa ve Suriyelileri e, yıkım ve ölüme mahkum eden bir medya kabrici var diyor. Kapsaması var diyor Kenze. Açık kaste. Ghost Town Hayalet şehir pek çok yer içinde uygulanabilecek bir şarkı adı Poco grubundan geldi Rust Young o grubun davulcusu, gitaristi pardon davulcu di, gitaristi vokalisti ve şarkı yazarı ve Country Rock grubunun Amerikan tarzı müzik yapan Amerikan tarzı müzik yapan Poco grubunun da önde gelen elem kurucu elemanlarından biri 70 yaşında 1946'da bugün doğmuştu 23 Şubat'ta asladı Norman Russell Young ama herkes Rusty diye biliyor onu. Evet ee, hocam Semra Somersan'dan da ufak bir uyarı geldi ee, aborjinler e, etnik bir grup değil derse de söylemişti bunu unuttum. Evet. Ee, bir yerli, yerli grup olarak nitelendirebilmek mümkün yani yerli demek aborjinler nasıl Amerikalılar deliller deyip toptan bir şekilde şey yapıyorsa ya Amerikan American Indian First Nation denilir diyorsa evet. aborjinler de aynı şekilde nitelendiriliyor. Onların içerisinde de kendi gruplarının, kendi e, etnik gruplarının farklı isimleri var. Topyükün e, bir genelleme aslında bir şey e, Amerikan Indianlar gibi indians gibi bir genelleme aborjinlerde bunu da belirtmekte fayda var. Uyarısı için de teşekkür ederim kendisine. Evet, teşekkür ederiz. Yani onlara karşı silahlanan evet, olabilir muhtemelen. Olabilir. muhtemelen. Uzun süreden beri alkole ve hastalığa gömdüler onları ama ne yapalım? Amerika Birleşik Devletleri'nden bu arada Albert Wood da e, hapishaneden çıkarıldığını nihayet söyleyebiliriz. 43 yıl şeyde kalsız yere tecritte kaldı ve 4 metrekarelik bir alanda günde 23 saat. Ka Kaç yıl demiştiniz? 43. 43 yıl. Of. Kendisiyle yapılmış bir ekskluzif özel röportaj vardı ama gerçekten bir tek sebeple vaktim olmadığı için diye dayanamadığım için bu kadar. Şimdi kendime de biraz acıyarak yarısını da bıraktım. Demokrasini aldı dün akşam. Çıktıktan sonra ilk Amy Goodman'ın kendisiyle yapılmış bir mülakatı vardı. Bu şey diye 1972'de 5 yıllık bir hapis cezası almışken gardiyanı bıçaklayarak Guardian. öldürdüklerini söylüyorlardı ömür boyu masum olduğunu söyledi Son, angola üçlüsü deniyordu ama hapishanedeki korkunç şartları protesto ettikleri için de sürekli mahkumla gardiyanlarla filan başları belaya giren kişilerden biri o ve black panther partinin yani kara panther partisinin de bir bölümünü orada kurmaya çalışmışlar. Başlarına gelen bela da böyle işte. Bir, üçü de çıkmış oldu. Bir tanesi daha önce e, hapisten çıkıp Herman Welles 2013'te e, iki gün sonra da kanserden ölmüştü. Vücudu alışamadığını anlatıyordu. Kendisinin daha ön, önce çıkan da bir arkadaşları onu, onu da ayakta tutan kişiydi zaten görüşmek zor paralı yüksek filan yani korkunç Amerikan adaleti tarzı adaletin ya da adaletsizliğin en vahim örneklerinden biri yeryüzündeki Evet şeye dönersek, Bakanlar Kurulu'nun sonrası bir açıklama var. Numan Kurtulmuş'tan hükümet sözcüsü, ateşkesin sağlanacak olmasını olumlu karşılıyoruz. Ümid ederiz ki uygulama kabiliyeti olan bir ateşkes olur demiş. Kameralar karşısında canlı bomba PD bölgesinden girdi demiş. Fakat kimin e, Amerika Birleşik Devletleri'de Türkiye'nin sınır ötesi top atışlarını durdurmasına dair çağrısını yinelediği haberi de var. Bu da önemli çünkü devam ediyor. Dün de konuşmuştuk birazcık. Erdoğan da Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu da söylemişti. Çok e, tuhaf, e, süreal diyebileceğimiz gerçeküstü bir ortam var kurtulmuş Ankara saldırısındaki canlı bombanın ismi başka olabilir bu gerçeği değiştirmez demiş hiçbir şey gerçeği değiştirmiyor adı nedir? değişik bilmiyoruz Ankara'nın ortasında 20'den fazla insanın bombalı araçla öldürülmesi aynen mi? öyle ama e, kurtulmuş diyor ki biz bizim verdiğimiz isim doğru olmayabilir ama olsun bu gerçeği değiştirmez demiş başka bir isim diyor babası da benim oğlum diyor Abdülbaki Somer ismi çıktı Fark etmez diyor. Ayrıca Artvin'ler rahat olsunlar demiş. Babası 2005'te çocuğunun kaybolduğunu söylemiş. Evet. Ardından yapılan, Numan Kurtulmuş tarafından yapılan açıklamada bu kişinin işte Kobani'deki çatışmalar sırasında ülkeye girdiğini ve ismini bu şekilde ibraz ettiğini dair. Ama Davutoğlu'nun verdiği, Başbakan'ın dünyaya ilan ettiği isim, Türkiye Cumhuriyeti, isim Salih işte, Neccar'dı. İşte ibraz ettiği isim. Ama bu çıkmadı. Fark etmez diyor şeyde. hükümet sözcüsü de. Başka isim de olsa durum aynı diyor. Suriyeli dinvanlı demiş filan. Yani 28 insan hayatını kaybetti. Ve daha fazla saldırı yapacağını söylüyor örgüt. 60 Hı. saldırı yapacağını söylüyor. Şu ana kadar 2 saldırı oldu. Biri işte havalimanına yapılmış olan saldırı olduğu söyleniyor. Biri de bu Ankara saldırısı. Ardından turistlere de gelmeyin olanlardan bir sorumlu olmayacağız evet. diyor. Türkiye'de yaşayan insanlardan sorun olacaklar mı? Peki sivillerden, turistik bölgelerde yapacakları sağlıklar. Terörist onlar. Insanlardan. Terörist bir örgüt zaten yani. E, bombacının YPG üyesi Suriyeli Salih Neccar olduğu açıklaması doğru çıkmadı yani. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu iddiayı beş gündür dile getiriyorlardı ama DNA testi adli tıpta Bunun Vanlı Abdülbaki Somer olduğunu tespit ettiler. Numan kurtulmuştu. hükümet sözü yani hem başbakandan hem de cumhurbaşkanından bir açıklama gelmedi ama hükümet sözcüsü şey demiş yani, ölen canlı bombanın kimliğini netleşince kamuoyuyla paylaşacağız isminin başka olması meselenin gerçeğini değiştirmez demiş ben bunu anlamadım İnşallah bir açıklaması vardır DNA sonuçlarına göre Ankara bombacısı takın açıkladığı Abdülbaki Somer olmuş. Bir de hala photoshoplu fotoğrafı kullanıyorlar. Ben de ona biraz e, sinirleniyorum açıkçası. Zaman gazetesi Başka mesela. Başka fotoğraf var. yok. Var önce. hemen yanında var Salih Netçer'in fotoğrafı var yanında. Öbürü e, bu... Photoshoplu. Yani CHP'nin bir e, medya organında yazan kişinin vücuduna kopyalanmış bir kafa o. Öyle mi? Evet. evet tamam. Takın yaptığı açıklamadaki kullanılan fotoğraf o. Ya burada da bir kafa karışıklığı var yani hiçbir şeyde kesin olarak emin olamıyorsun. Hiçbir şeyden emin olamıyorsun ama e, asıl emin olunması gereken Artvinlerde rahat olsunlar demiş. Gene temkinli e, paniğe mahal yok açıklamasını Artvin'ler için de vermiş. Cımbız da çekeceklerine koyulmuşlar. Hükümet olarak çevreye za karşı zarar verilmemesi için tedbir alırız demiş. Çevreden daha çok insana zarar verilmesine dönmeye başladı Artvin'de ama neyse. Sonuçta bir kişi yani. ağır yaralanmıştı hafta sonu yapılan polis müdahalesinde değil mi? E, iki bacağı birden kırılan bir kadının hastaneye kaldırıldığından bahsediyorduk e. ayrıca. Düşenler filan. Ama Türkiye'nin ekonomik gelişmesiyle beraber enerji ihtiyacı arttı da demiş. Tartışmalar yapılıyor demiş. Çok ilginç aslında. E, yani her konu en çevreci biziz diyor zaten ona bakarsan. Genel gene her Adalet ve Kalkınma Partisi. Işte. Cumhurbaşkanı başkanı da eee Adalet ve Kalkınma Partinin Partisi. Partinin zaten duvarında muhtemelen böyle bir şey yazıyor. Hani okullarda ne mutlu Türküm diyen yazıyor ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin binasında da galiba en çevreci biziz şeklinde bir yazı var. Evet. Bu kadar fazla tekrar etmeye gerek yok. Peki. Ya da bu kadar fazla tekrar ediyorsunuz zaten bir sorun var. <gülüyor> Daha fazla kar amacıyla Artvin'den bahsediyoruz. Tabiatın yok edilmesi demek... ...insanın yoksullaşması ve sağlığın bozulması demektir. Gene bir kızılderili konuşuyor galiba. Artvin il merkezinin üst tarafında... ...Milli Park'a 500 metre... ...turizm merkezine 1 kilometre mesafede... ...12'si dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan... ...200'e yakın bitki türü... ...ve yaban hayatının yoğun olarak hüküm sürdüğü... ...yeşilliklerin ortasında... Altın, bakır ve çinko aramaları yapılmaktadır. Ben Numan Kurtulun'u söylüyor zannetmiştim. Farklı bir isimden bahsedeceksiniz galiba sonunda. Bu çalışmalar çevrenin en temiz sularını kirletecek ve tatlı su ekosisteminin sonu olacaktır. Bu işi biter, bitirir diyor. Valise oluyor yok öyle bir şey diyor Orman ve Su İşleri Bakanı. Ağacı da kesmedik diyor. Ben daha açıklamayı bitireyim. Bitiyor. Heyelanlı bir bölge burası. Artvin ilinde heyelanları daha da arttıracaktır. Bu faaliyetler Artvin ilinin ortadan kalkmasına bile sebep olabilir. Geçen sene gördük Artvin'deki heyelanların vesairelerine. Evet bunu kim söylüyor? Mal olduğunu. İşte kim söylüyor merak ederim Evet bu büyük soru 64 bin dolarlık soru bu. Ee, Faruk Çelik Bursa milletvekili. Artvin milletvekili değil mi Faruk Hı. Çelik? O zamanlar bu açıklamayı yaptığı zamanlar Bursa Milletvekili Aldın. bu 2000, 2000'de yapılmış bir açıklama. İktidarda değil mi o İktidarda zaman? İktidarda değil. Muhalefet. Yok, yani normal kurtulmuş da farklı bir şey Konumda değil ki. Kaçta geldiler iktidarı? 2002'de değil mi? Bu hemen önce yapılmış. Hangi partidendi Faruk Çelik? Faruk Çelik bakan şu anda. Artvin ilinde yapılacak maden aramalarının tabiata vereceği zararı etraflı şekilde anlatıyor. Şimdi aynı şey. Yok şeyi muhalefetteyken düşün... hangi partideydi? Hiçbir HDP hep, hep, hep, hep AK Parti'de. Ordu'da adalet, adalet, adalet Kalkınma Partisi'nin zaten eminim kurucularından değilse bile önde gelenlerinden biri. Genç gösteriyor. Ve kendisi bir şu anda ne bakanı? Serbest tüccarlık, yerel bir gazetenin sahipliği ve köşe yazarlığı yapmış. Ardından e, partinin kurucu, kurulu, e, kurucular kurulu üyesiymiş. İşte kurucular ku, partinin kurucularından 60. bir dikemiş. 60. de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak e, çalışmış. Şimdi ne bakanı? Bursa. Şimdi mi? Evet. Gene Çalışma Bakanı var mı? Artvin doğumlu mi? kendisi zaten 1956 Artvin Yusuf Edi doğumlu. Yani Çoruh'taki barajlar ve 1995'ten beri süren Madencilik projeleri Yusufeli Barajı ilçeyi sular altında Bırakacak diye de karşı çıkmış Cezaevi her zaman boş olan Yusufeli'nde 30 bin kişi evsiz kalacak Demiş İnsanoğlu Kalkınma daha çok kar ve daha fazla Üretim ve tüketim bahanesiyle Üretemeyeceği tek şey olan tabiatı Çılgınca ve bilinçsizce tüketiyor Demiş Çılgınca çılgınca ve bilinçsizce tüketiyor. Ya i̇nsanlar nasıl bu kadar şey olabiliyor peki? Dönüşebiliyor. Mesela gene Numan Kurtuluş örneğinde de benzer şeylerden bahsediyoruz. Sürekli bir endişe mal yok. Kaygı duymaya gerek yok gibi açıklamalar yapıyor. Son Fark zamanlarda... etmez. İsim farklı olsa da bizim dediğimiz Ama doğru. Ama muhalefetten, muhalefetteyken endişeleniyoruz. Kaygı duyulacak birçok şey var gibi çeşitli argümanlarla beraber gündeme de geliyordu. E, Faruk Çelik'in durumu da aynı. Ne veriliyor? Yani Daha doğrusu e, ne oluyor da Ee, bu insanların böyle kaygıdan kaygı duymalıyızdan kaygı duymamaya doğru geçiş sağlanıyor. Böyle bir formül mü var? Nedir bunun formülü? Hayır bir de şimdi çok ilginç bir formül tabi. Bu silah tacirlerine de bakmamız lazım aynı formül için de. Ee, Faruk Çelik bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Ha, gıda tarım hayvancılık bakanı. Evet. He, iyi tamam. Gıda tarım gıda tarım ve hayvancılıkla ilgili bir şey var mı belki sıkıntı sence Artvin'de? Gıda tarım hayvancılık yani doğal doğalayla olarak tarım ve hayvancılıkla alakalı da etkilenecek olan yerler olacaktır muhtemelen Artvin'de. Yani bu çok acaba. önemli bir sıkıntı var aslında tek kelime etmiyor o konuda. 14 sene önceki gibi mi düşünüyorsunuz yoksa görüşleriniz değişti mi konuşun Faruk Bey demiş Faruk Toros'ta Bu demeçlerine yer verdikten sonra Nazlı Lacak da yazmıştı aynı gazetede. Ses verin Faruk Bey diyorlar. 2002'de yapmış. 27 Mart 2002'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alıp Artvin'in yok olması tehlikesinden bahsetmiş. Dünyanın en değerli yerini şimdi böyle düşünüyor Hayvancılık dediğinizde bakan Faruk Çelik kasaplara söz geçirebildi mi? Hayır. Geçiremedi mi? Peki. Geçiremedi Gıda savaşları yaşanacakmış ama yakın onda 11 Şubat'ta söylemiş Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının Açılışında konuşmuş İnandırıcılık problemi olduğunu rahatlıkla Söyleyebiliriz. Mısır'daki şeyi de dün Söyleyemedik hemen söyleyelim evet. bir daha <gülüyor> Konuşamayacak konuşamayacağız. Muhammed Neydi adı Ahmet Mansur Karni 4 Yaşında cinayetten 4 ayrı cinayetten Ve başka van, hükümet arabalarına zarar vermekten, güvenlik kuvvetlerinin arabalarına zarar vermekten ve hükümet mallarına zarar vermekten dört ayrı şey yapmış. Ve iki ayrı müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş. Bunları işledi, bu suçları işlediği sırada iki yaşındaymış. Şimdi ha, dört yaşındaymış. Yaşında. Bir şimdilik vardı izlediniz mi? Azınlık raporu Minority Report diye. Yok. Suç işlenmeden hemen önce... Ee, işleyeceğini, işleyeceğini bir anlıyor güvenlik yetkilileri gidip böyle hemen öncesinde kişiyi tutukluyorlar böyle yakıp açalıyorlar götürüyorlar paketliyorlar bu da öyle bir şey ama biraz daha skala geniş çocukken alıyorsunuz evet iki yaşında mahkum yapıyorsunuz 115 kişiyle birlikte ömür boyu hapise mahkum edilmiş avukatlarından Muhammed Abu Hurira da şey demiş adalet kalmadı akıl da kalmadı Mısır'da Ama en önemlisi bir süre önce mantık intihar etti demiş. Kendini öldürdü demiş. Mısır artık bir avuç deli tarafından yönetiliyor demiş. Dört yaşındaki çocukları muhabbet hapse mahkum eden deliler tarafından. Ve iki yaşındaki Cinayetleri işlemesinden dolayı hükümet 115 kişiyle beraber. Bu arada Almanya'da da bütün Avrupa'da da çok ciddi bir ırkçılık yükselmesine de tanık oluyoruz. Onu da söyleyelim. Bautzen kasabasında Deutsche Welle'den önemli bir haber vardı. Baviera'da, Baviyera'yı ayar Evet. Yok Saksonya'da. Saksonya'da mı? Doğru pardon. Bautzen kasabasında mültecilere tahsis edilmesi planlanan bir binada yangın çıkmış. Yangında ölen ya da yaralan olmamış. 300 mültecinin kalacağı bir yurda dönüştürülmüş eski otel. Çatısı tamamen yanmış ve kundaklama olduğundan şüpheleniyor. Saksonya Eyaleti Başkanı Stanislav Tiliç de bu kişileri caniler olarak nitelemiş. Yalnız... Mülteci yurdundaki yangını sevinç çığlıklarıyla izlemiş insanlar. Yaşasın yanıyor bu insanlar yanıyor. Diye. Bu bir taktik yani bu inşaatlar sırasında yapılan sabotajlar, kundaklamalar daha önce de görülmüştü Almanya'nın çeşitli bölgelerinde. Mültecilerin kalacağı söylenen evet. yerler. bu şekilde yakılmıştı. Saksonya'da bir başka kasaba Klausnitz'te de kalabalık mültecileri taşıyan bir otobüste kasabaya sokmamışlar zaten. Böyle bir durumda. Biz daha... halkız diye tepki göstermişler. Evet halk öyle. Neyse Pekin'de e, günün iyi haberiyle bitiriyorum bu saati. Hadi bakalım. E, hava kirlenmesiyle geliyor. ilgili korkunç raporlar çıkıyor. Ve tahmin edilenin çok çok ötesinde. Hem küresel iklim değişikliğiyle bağlantı açısından hem de insan sağlığı açısından 40 bin kişi ölüyormuş mesela her sene. Hava kirliliğinden Britanya'da sadece. Böyle korkunç rakamlar var. Çin'de ölenin haddi hesabı yok zaten. Ama çözmüş sorunu Çin, Pekin'e dev tünellerle ceryen kurander yaptırılacakmış. Bu havalandırma koridorlarıyla park, nehir, göl, otoyol ve mahalleler birbirine bağlanacakmış. Yavaş evet. yavaş yer altına doğru kaçıyor insanlar farkında <gülüyor> mısınız? 500 metre genişliğinde ve 80 metre, 500 metre genişliğinde 5 ve 80 metre genişliğinde 12 tünel yapılacakmış. Şinhua resmi haber ajansının haberine göre. Evet birbirine bağlanıyor. Pekin Şehir planla, Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı ya da Beijing e, demiş ki amaç kentsel ısı adası etkisini hafifleterek hava kirliliğini azaltmak. Acaba Petro, ne demek o? İşte kentlerin bir, Miktat olduğuyla da epey konuştuğumuz bir konu. Kentler kendisi ısı adası oluşturuyor. Çok fazla sayıda fabrika, yerleşim Hı. merkezi falan olduğu için ayrı bir şey. Onu önlemek için yani bir şey açıyorlar. Havalandırma delikleri, lomboz açıyorlar senin anlayacağın. Onun bir adı vardır Lomboz değildi ya. Gemilere nedir? Siz denizcilikten iyi anlarsınız. Kalamar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar anlarız. <gülüyor> Beyazın Gökçin'i buradan <gülüyor> e, selam da söyleyelim. Ayrıca Çin'in e, güneyindeki Guangdong eyaletinde, Şırıncın kentinde Asya'nın en büyük yeraltı tren istasyonunda hizmete girmişti geçtiğimiz sene. Yavaş yavaş yeraltına doğru gidiyor insanlar. Evet, <gülüyor> çok güzel olmuş. Yani bir vergi koyma karbon fosil yakıtları bir denetim altına almamak için her şeyi yapıyorlar. Güneşi de karartmaya gidiyor. Bir yandan yerin altına giriliyor. Fakat şirketler aman Onlara bir şey olmasın petrol, <gülüyor> kömür şirketlerine filan diye. Bu arada da Berlin'de ödül kazanan panorama, izleyici ödülünü kazanan İsrail yönetmen Udi Aloni de İsrail hükümetini faşist olmakla suçlamış. Hemen geri almışlar ayısını, altına iyi. Hmm, almamışlar. <gülüyor> almamışlar. Filistinli rapçi Tamer Nafar'ın hayat hikayesi üzerine kuruluymuş. Oscar'la Oscar karıştırdım ben pardon. Kültür Bakanı Miri Rege İsrail ülkeye iftira atan filmlere maddi destek sağlamasın filan diye, diye kızmış. Ha, İsrail destek mi vermiş bir de? Evet. Nankör. Fakat çok bu rapçiyle birlikte harika bir fotoğrafı da var. Birbiriyle sarılıyorlar. Öpüyorlar yanaklarından. Yanaklarından ve çok hoş bir ifade var rapçinin de yüzünde. Ve e, <gülüyor> Çok kızmış İsrail. Nefret yiyen... Para mı vermiş bir de İsrail? Evet. Başbakanın <gülüyor> tersine benim filmim Aşk ve Bir Arada Yaşamayı Yayıyor demiş. Hı? Ama filminde... <gülüyor> Gelsin de izleyelim film. Alony şey Zin demiş. Mi? Ödüllerin açıklanmasından önce filmiyle ilgili basın toplantısında Almanya'da faşist İsrail rejimini destekliyor demiş. Yani <gülüyor> ağır şekilde... Ödülü almış ama herkesi ödülü almadan önce de ne Almanya bırakmış ne İsrail. ilginç bir sanatçıdan. Lombozmuş Rauf Kösemen söylüyor. Lomboz? Evet Lomboz. Doğruymuş benim söylediğim yani. Yok Lomboz değil Hayır. pardon yanlış okudum ya özür dilerim. Hem sizden hem Rauf Kösemen'den bugün biraz aklım gidip e, gemilerdeki dairesel pencerelermiş. Ben bir... bugün bir şey öğrendim kendi adıma söylüyorum Lomboz. Hep merak ederdim Lomboz dediği nedir diye buymuş. Gemilerdeki dairesel pencereler lomboz demiştim ben de demi. Çok kafam karıştı. Bir an önce keselim artık yayını. Sen biraz mı gidik dedin? Biraz değil, epey <gülüyor> değil. Açık gazle. Ahmet insalle. Ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Evet. Bölük çünkü biraz da geç girdik gene özür dileriz. Bolivyadaki seçim ya yani referandumla ilgili başlayabiliriz herhalde çünkü bir uzatma projesi galiba evet, kabul evet. edilmedi. İlginç bir referandum pek üzerinde konuşmadık aslında hani Türkiye'de bu başkanlık rejimi ve Afrika'da da biraz bu karşılaştığımız bir sorun. Türkiye'de başkanlık rejimini Tayyip Erdoğan'ın e, getirmeye çalışmasının arkasındaki nedenlerden bir tanesi de şey diye düşünülebilir. Kendisini başkan olduktan sonra iki defa seçtirmek diye de düşünülebilir. Çünkü yeni bir rejim olduğu için bu şimdiki seçim. Evet. E, bundan önceki seçilmişlik dönemlerini e, kale almamak gerekecek o, o durumda. Kine kim böyle bir şey oldu çünkü. Bolivyada. 2006 yılında biliyorsunuz Evo Morales seçildi Bolivyada e, çok önemli bir gelişmeydi. E, Amerika'da ilk yerli e, Amerika yerlisi birisinin başkan seçilmesiydi. 500 sosyalizm, yıl sonra. Evet. E, efendim? 500 yıl sonra yani evet büyük. E, evet. E, sosyalizm e, Amerika Yeni bir sosyalizm anlayışı, yerleri ön plana çıkartan, yoksullukla mücadeleyi ön plana çıkartan bir ve özellikle Bolivya'da çok büyük bir gelir dağılımı eşitsizliği var. Dünyanın en büyük gelir dağılımı eşitsizliğinden bir, birinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Burada Evo Morales'in seçimi son derece önemliydi. 2009 yılında bir anayasa değişikliği yapıldı. Ee, ve bu anayasa değişikliğinde ee, Eva Morales'in e, üçüncü kere seçilmesine izin verildi. Çünkü 2006'dan 2009'a kadar olan süreden sonra yeni anayasa başkana e, iki defa üst üste seçilme hakkı tanıyordu. Ve e, Eva Morales'in 2006-2009 arasındaki eski anayasadaki seçilme işleyi dikkate alınmayacaktı. Referanduma burada dahil olmuştu. Ayrıca da bu 2009 referandumu önemli bir referandumdu. Çünkü ciddi bir yerli haklarını anayasaya taşıyan bir referandumdu. O bakımdan da hakikaten bayağı ciddi bir hap desteği aldı. %62 civarında bir Evet oyla e, a, a, anayasa değişmişti. Şimdi Evo Morales 2014'te aday oldu yeniden. ikinci defa seçildi. Yüzde 60 civarında. E, 60'tan yüksek bir oy aldı yanılmıyorsam. 2014'te 62 olması lazım onun da. Ve 2019'da artık ikinci defada seçilmiş olduğu için seçilmemesi lazım. Ama ama işte yetmiyor biliyorsunuz. Evet. evet. Ve Evo Morales Geçtiğimiz aylarda halkın kendisini e, davet etmesine e, cevap vermek için e, ki hakikaten bunu destekleyen yerliler, evamalar ve köylüler özellikle. Çünkü köylere ve tarım bölü tarıma e, çok destek verdi, yollar yaptı, elektrik gitmeyen yerlere elektrik gitti. Bütün bunlar doğru. Kendisinin bir defa daha devam etmesini istediklerini ifade ederek bir referanduma gitti ve referandumun sonuçları daha tam kesin açıklanmadı ama e, ilk gelen e, tahminler e, şey yönünde yani, az bir e, farkla da olsa e, kaybettiği oyunun e, çok az farkla da olsa önde olduğu yönünde herhalde yarın falan artık tamamen ortaya çıkar e, bu ilginç bir şey çünkü e, bu Eva Morales'in ilk defa bir e, seçim başarısızlığı olacak ama diğer taraftan Ee, ne kadar başarılı olsa da ee, Bolivya'da halkın e, yarısının en azından Eva Morales'in e, üçüncü kere başkan seçilmesini yani bir başkanlığın sürekli şahsileşmesi ve bir kişinin elinde toplanması e, fikrini karşı çıkması açısından e, önemli bir e, şey olacak. Biliyorsunuz bu e, Chavez konusunda Venezuela yapmamıştı bunu e, maalesef. Biraz, e, o yüzden Chavez 2009'dan 2012'ye kadar e, iktidarda kalabildiği uzatmalarla e, bu biraz da aynı zamanda demokrasinin Eva Morales'in bıraktığı mirasın da e, devamcılarının sahiplenebilecekleri bir e, ilkan yaratıyor. Çünkü o şahsın e, şahs o yani iktidarın şahsileşmemesi aynı zamanda onun dayandığı e, toplumsal hareketin de kurumlaşmasını zoruna kılıyor ister istemez e, dolayısıyla Bolivya'da büyük ihtimalle diyelim çünkü şu anda daha kesin sonuçlar gelmedi e, Bolivya İçişleri Bakanı e, bu sonuçlar daha çok kentlerden gelen sonuçlardır Taşya'dan gelen köylerden gelen sonuçlarla iş değişebilir demesine ve yurt dışındaki e, oylarla iş değişebilir demesine rağmen e, Gelen e, tahminler e, hayır çıkacağı yönünde. Evet ilginç bu çünkü bir de şey yani pardon bir ufacık parantez açayım. Yani Hı -hı. E, özellikle de yerli halklarla senin dediğin gibi önemli reformlara imza atmış olmakla beraber son zamanlarda özellikle orada e, deneyimleri olan bazı aktivistlerle konuştuğumuzda çevre ve madencilik konusunda tıpkı bu evet. Artvin'de... filan gördüğümüz gibi yani kalkınmaya, gelişmeye yönelik adı altında ciddi projeleri, uluslararası projelere de imza attığı için de tepki görüyordu Morales onu da hatırlatıyor. Çevre kaldı. konusunda evet, Amazon ormanlarındaki evet. maden aramaları ile ilgili evet. özellikle diğer taraftan esas yıpranması son birkaç hafta içinde yıpranması eski kadın arkadaşının Çin bir Çin şirketinin başında olan kadın arkadaşı eski kadın arkadaşı yanılmıyorsam lehine ayrımcılık veya kayırmacılık yaptığı iddiasının ortaya atılmasıyla da yıprandığı evet. söyleniyor. Evet. İkinci gene madem Latin Amerika'dayız onunla devam edelim. İkinci önemli gelişme Venezuela'da yaşandı. Ee, geçtiğimiz hafta Venezuela e, parasını e, ciddi biçimde devalüe etti. Ve ilk defa e, yanılmıyorsam 12 yıldan beri ilk defa e, halkın e, benzin tükettiği halkın içi, ülke içindeki benzin fiyatlarını çok ciddi biçimde arttırdı. Ama o kadar ucuzdu ki hala dünyanın en ucuzu olmaya devam ediyor. Ama ciddi biçimde arttı. Yani artış oranlarına bakarsanız. Yüzdeye vurursanız yüzde altı bin falan e, oluyor. Ama bir, bol, e, bir bolivar kuruşundan şimdi altı bolivar lirasına arttı. Tabii ki çok yüksek. Bir bolivar kuruşundan altı bolivar lirasına yüzde altı bin civarında oluyor artış. Ama hala altı bolivar lirası e, uluslararası fiyatları göre çok ucuz. Buna rağmen Halkın çok büyük bir tepkisi yok bu petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının artışına. Çünkü hakikaten her şey e, dağılmakta maalesef e, ekonomide. E, enflasyonun e, %700 civarında olacağı bekleniyor. Gayri safi milli aslası 2015 yılında eksi 7. Yani daralma, gayri safi milli asla %7 daralmış durumda. Bu bizim 2000 bir krizindeki daralma oranı gibi bir oran evet, düşündü bir yılda. Önemli. Ya evet, ve Bolivar işte devrimi yürümedi şey. yani. Efendim? Bolivar devrimini pek yürütemediler anladığım kadarıyla. Yürütemediler kadar. çünkü bir kere çok ciddi bir gelir kaybı var. Petrol fiyatları 100 dolarken Başarıyla yürütülen Bolivar devrimi 25 dolara düşünce çöktü. Çünkü bir tek gelir e, ihracat evet. kalemi ve neredeyse üretim sadece petrol olmuş durumda. Evet. E, o da 100 dolardan 25 dolara çökerse tek e, ürünlü bir ekonomiyseniz e, çökersiniz. Yani ya burada bir başka bir kabahat, <gülüyor> kabahat sadece petrol e, merkezli bir ekonomiye sırtını vermiş olmakta. Ve bunu değiştirmemekte. Bunu önlemini almamış olmakta. Evet, belki burada... ileride şeyi de konuşman fırsatı bu. Suudi Arabistan'da henüz bunun bir izi görünmüyor ama onlarda çok büyük bir şey Çünkü onların yani. çok büyük fazlası var. Yani fazlası. Onlar yıllarca o kadar fazla verdiler ki Suudi Arabistan'da az nüfus var ve çok büyük bir petrol geliri var. Unutmayın... Venezuela'daki petrol 25 dolara satıldığında maliyetini ancak karşılıyor. Suudi Arabistan'da neredeyse parmağınız soksanız petrol topraktan çıktığı için maliyeti 3-4 dolardan yüksek değil Suudi Arabistan'da. Evet. Çok petrol. büyük fark var. Gelir farkı var. Evet. Rusya'nın da Venezuela gibi bir sorunu var zaten. Evet. Diğer taraftan o kadar çok Suudi Arabistan yıllarca fazla verdi ki dışarıda birikmiş Bir e, tasarrufu var Devlet tasarrufu var Çin'in olduğu gibi e, Venezuela'nın böyle bir şeyi yok Çünkü Venezuela o parayı haklı biçimde Bir, bir, bir ölçüde e, Ciddi e, yoksullukla mücadele programlarını Harcadı e, Ama Sadece petrol gelirleri üzerinden e, Verilen bir kaynak dağıtım yaptığı için de Petrol gelirleri düştüğü zaman O kaynak dağıtımda e, devam ettirilemez hale geliyor Kendisini yeniden üreten üret, başka bir üretimle sağlanan bir kaynak dağıtım değildi e, Venezuela'da Chavez'in yaptığı M yoksullukla mücadele açısından önemli kazanımlar elde etti ve buna hakikaten e, devam edecektir büyük ihtimalle e, e. Fırat, sürdürülebilirliğini e, sağlayamadı. Şimdi evet. en önemlisi haber e, 11 e, Şubat tarihli bir başkanlık genelgesiyle kararnamesiyle Bir şirket kurulduğunu öğrendi öğrenmiş Venezuela birkaç gün önce. Şirket gaz petrol ve maden sanayi alanlarında çalışacak bir askeri anonim şirket kurulduğuna dair. Askeri mi? Evet. Hmm. Askeri bir anonim şirket Milli Savunma Bakanlığına bağlı çalışacak. Milli Savunma Bakanlığının Denetiminde çalışacak 50 yıl e, süreli yenilenebilir 50 yıl süreli bir askeri anonim şirket. Bu askeri anonim şirket petrol gaz ve madenlerde çalışacak. Şimdi askeri anonim şirket niye petrol gaz madenlerde çalışacak? Koskoca bir bir e, Venezuela'nın ana gelir kaynağı olan bir devlet şirketi var biliyorsunuz PDVSA adlı. Evet. Brezilya bütçesinden e, pardon Venezuela bütçesinden daha büyük bütçesi olan ve Ee, maalesef artık e, çok da ciddi borç biriktirmiş olan bir şirket var. Çabizci e, sitelere girip baktığınızda burada ciddi bir endişe görüyorsunuz. O da şu acaba PDVSA'nın e, elindeki e, mal varlıklarını bu askeri şirkete devredip PDVSA'yı e, iflas etti deyip borçlarından kurtulmak için mi yapıyorlar? Bu birincisi. İkincisi İşler iyice köşeye gidiyor. Askerler Venezuela'nın asli gelir kaynağına el koymaya mı hatırlanıyorlar? Galiba evet. ikincisi doğru. Evet çok hoş bir durum değil doğrusu nereden nereye. Ama yani ya. şeyde de büyük Nikaragua'daki büyük şey Sandinista devrimcilerinin de. Panama kanalına eş değer bir panal kanal kazıp 5-7 milyar dolarlık bir yatırımla imza attıklarını görünce ne diyeceğin insan bir şaşırıyor tabii Çinlilerle evet. yapıp İstanbul kanalı gibi bir şey imzalatıyor yani bu Latin Amerika devrimlerinde de biraz tereddüt olabiliyor yani e, evet maalesef iktidarda uzun dönem kalmanın sorunları, Geç Nikaragua için böyle düşünemeyiz daha oradaki uzun kalmadılar ama bir uzun dönem kalma sorunu var. Yolsuzluklar, şahsi iktidar yoğunlaşması bunu beraberinde getiriyor. Bir de bir yerden sonra kaynak bulmak, yeni kaynak yaratmak ihtiyaçları doğunca ya petrol gibi bir şeyin Bolivya'da biliyorsunuz Evo Morales'i Yerlilerle karşı karşıya getiren Amazon ormanlarında Maden arama evet. şirketlerine izin vermekte e, bu, bu, bu kaynaklara ihtiyacınız var ve bu kaynaklar Yoksul ülkedesiniz Yoksullukla mücadele için zenginlerden Alıp yoksullara vererek sadece e, Yoksullukla mücadele edilmez Yeni kaynak getirmeniz lazım Bunlar tabi çok Nebette İktidara gelmedikçe çok ciddiye alınmayan ama iktidara gelince de karşı karşıya gelinen sorunlar. Ama bunlarla mücadele ederek de zaten herhalde solun kaderi. Bunlarla mücadele ederek, başararak, başarmayarak, yeniden hatalarından dersler çıkartarak bir şeyler yapmaya çalışmak. Evet, onu belki, belki biraz taraftan, daha konuşmalıyız, evet. evet. Efendim? Onu belki bir ileride biraz daha ayrıntılı daha detaylı, olarak konuşmamız detaylı gerekiyor. konuşmamız evet, daha lazım. Daha Şirket yani kapitalizmini. mücadeleyi kalkınma üzerinden yapmaya çalışınca e, ister istemez buna yöneliyorsunuz. Yoksullukla mücadeleyi başka yollardan yapmaya çalışmanın tabii yolları var fakat buna e, halkın katılımı e, onayını almak o kadar kolay değil. Şimdi e, Çünkü Amerika'dan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gelirsek aslında Avrupa Birliği'ni bekleyen çok ciddi bir tarih ortaya çıktı biliyorsunuz. 23 Haziran'da Birleşik Devarlık'ta bunu işlemiş miydiniz bilmiyorum programda duymadım. Yok işlemedik. Çok iyi oldu evet. sözünü ettiğin yani. 23 Haziran'da bir referandum olacak tarihi belli oldu ee, Avrupa çok basit bir soru olacağını tahmin ediliyor Avrupa Birliği üyeliğine devam edelim mi etmeyelim mi çok basit evet, Birleşik Krallık bunu soruyor evet bunu soracak ee, bunu e, sorarken evet oyunun çıkma yani referandum vaadini veren ve referandumu organize eden Cameron bunu iki sene önce seçim vaadi olarak getirmişti Fakat Cameron çok ilginç bir şekilde hem referandumu organize etmek istiyor ama hem de Birleşik Krallığın e, Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemiyor. E, bunu bir pazarlık e, yaparak referanduma götürmeyi e, tasarlamıştı. Nitekim böyle bir pazarlık yapıldı. 18-19 e, Şubat'ta Avrupa Birliği zirvesi toplandı. Eğer bu Ankara ikinci katliam e, olmasaydı büyük ihtimalle Ahmet Davutoğlu'nun da bu zirveye paralel bir e, toplantıya gitmesi söz konusuydu. Brüksel'e gidecekti biliyorsunuz. E, şey e, Göçmen sorunuyla ilgili bir ayrı toplantıya e, katılacaktı, iptal etti. Bu 18-19 Avrupa Birliği, e, Şubat ayındaki Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Birliği yöneticileri Kamron'a evet o kampanyasında malzeme olsun diye Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği içinde kalmasını sağlamak için e, tavizler verdiler Avrupa Birliği kurallarına. Dolayısıyla şu anda varılan anlaşma Birleşik Krallığı artık giderek daha fazla Avrupa Birliği içinde bir istisna ülke konumuna getirdi. İstisnalar silsilesi. Evet. istisnalar dizisine sahip bir ülke konumuna getirdi. Örneğin Avrupa Birliği açısından çok yenilir yutulur bir e, karar olmayan bir e, bir şeyi kabul etti Avrupa Birliği Birleşik Krallık için. Avrupa Birliği yurttaşları Birleşik Krallık'a gelip çalışmaya Geldiklerinde bundan sonra bu tar yani bu bunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gelenler dört yıl boyunca Birleşik Krallık'taki sosyal yardımlardan yararlanamayacaklar. Hmm. Bu tabi Avrupa Birliği'nin e, evrensel pazar evrensel haklar ilkesine bütünüyle aykırı. Diğer taraftan Birleşik Krallık'tan gelip de Fransa'da veya Almanya'da çalışanlar bundan yararlanacaklar. Bu da tabii ki. E, ciddi bir eşitsizlik sorunu yaratıyor. Sürdürülmesi kolay olmayan kararlar bunlar. Diğer taraftan yani farz edelim ki Avrupa Birliği e, Bileşik Krallık'ta şimdi çok fazla işsizlik falan yok gibi gözüküyor. Herkes oraya gidip çalışmak istiyor ama farz edelim ki bir iktisadi kriz doğdu ve Birleşik Krallık'takiler e, Fransa'ya İtalya'ya, Almanya'ya geldiler ve orada sosyal haklardan yararlanmayacaklar mı? Yararlanacaklar tabi. İkincisi Ee, Avrupa, Avrupa bölgesinin 19 üyeli Avrupa bölgesinde alınan kararları e, yarattığı mali sonuçları dikkate alarak e, Avrupa bölgesi ülkesi, üyesi olmayan ülkelerin e, bu kararlara karşı veto hakkı değil ama acil Avrupa Birliği zirvesini toplama ve bu kararların ertelenmesini e, çağrısında bulunma hakkını tanıdı e, Avrupa Birliği. Yani üye değilsiniz bir şeye ama o Oranın alınan kararlarına itiraz etme hakkınız var demek. Bir de ulusal meclislere daha fazla yetki tanınması e, kararı aldı. Aslında baktığımızda Kamran'ın e, e, böyle çok anlamlı, çok büyük bir... E, e, Özellik, Avrupa Birliği için özellikle elde ettiğini söyleyemeyiz ama simgesi olarak anlamlı. Zaten bunun yeterli olmadığını iddia ederek de hiç hesaplı olmayan bir şekilde Cameron'ın rakibi Londra Belediye Başkanı Johnson, Boris Johnson, evet. Beklenmedik bir şekilde Cameron'la beraber evet kampanyası başlatacağını başlatmasını ilan etmesi bekleniyordu ve kendilik bir şekilde hayır kampanyasını e, ilan etti ve kanunu biraz konspiye bıraktı. Ve epey bir evet, bıraktı. Evet çok kızmışlar zaten ona. Bu arada da İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bu bir side show diye yani bir yan evet. e, numara yapıyor diye şey yapmış ve çok karşı olacağını Avrupa'nın hem yatırımlar hem iş istihdam hem de iş, işçileri koruma ve tüketicileri koruma açısından haklar açısından önemli bir çerçeve olduğunu söyleyerek biz devam edeceğiz Avrupa Birliği'ni. Bütün sakıncalarına rağmen de korumaya devam edeceğiz Avrupa Birliği içinde kalmayı demiş Jeremy Corbyn de işçi partisi. Evet çünkü Jeremy Corbyn bunu söylediğiniz iyi oldu Ömer. Çünkü Jeremy Corbyn aslında biraz daha geçmişine bakarsak Avrupa Birliği'ne karşı olan bir gelenekten geliyor. Sol gelenekten geliyor. Evet. Ama işçi partisinin başında olduğu için ve zannediyorum burada ciddi bir Kim yapmak zorunda olduğu için de şey evet oyu çağrısında bulunacağını açıkladım. Evetin evet, geçme ihtimali var ama şu anda Kamran'ın karşısında bir muhafazakar çatışma. Kamran'ın çünkü 2019'da yeniden aday olmayacağını ilan etti Kamran. Dolayısıyla birden referandum sal kesimde Kamran'ın yerine kim gelecek? ...yarışmasının da vesilesi oldu. Evet. Johnson'un çıkışı da bununla alakalı. Evet, bu... E, ...izleyeceğiz önümüzdeki dönemde Birleşik Krallık'taki gelişmeleri... ...ama e, evet oyu çıkarsa Avrupa Birliği güçlenerek çıkmayacak bundan. Hayır oyu çıkarsa Avrupa Birliği iyice zayıflayarak çıkacak. Yani her durumda Avrupa Birliği'nin güçlenmesi değil az veya çok zayıflaması tercihleri arasında oylama yapılacağını söyleyebiliriz. Evet, en son e, biraz evvel bahsettiniz. E, şeyle bitirelim. E, Amerika ile Rusya arasında e, 27 Suriye e, saatinde 27 e, Şubat gece yarısı Suriye saatiyle yürürlüğe girmesi konusunda Amerika ile Rusya'nın anlaştığı bir ateşkes var. Evet. El-Nusra ve e, IŞİD hariç diğer örgütlere yönelik saldırıların e, karşılıklı olarak durdurulması anlaşması e, olarak da sunabiliriz. E, bunu e, şu anda Amerika ile Rusya onayladığını sadece ilan etti. E, müzakere yüksek heyeti olarak toplanan bir kısım e, muhalif Suriyeliler e, bu e, anlaşmaya e, uyacaklarını ama Koşulları olduklarını, bu koşulların arasında kuşatma altında olan Suriye kentlerinin ve kuşatmanın kaldırılması, özellikle Halep için geçerli bir talep, tutuklu, tutukluların serbest bırakılması veya eserlerin serbest bırakılması, sivillere yönelik hiçbir bombardımanın olmaması ve insani yardım kanallarının hızla açılması koşuluyla bu ateşkesi uyacaklarını ilan ettiler. Ee, Rusya, e, Suriye'ye Beşer Esad yönetimini bu, karar konusu, bu kararı kabul ettirme konusunda Amerika'ya güvence verdiğini e, ilan etti. Bunun karşılığında da e, Rusya, Amerika'dan e, diğer e, muhalif grupların ateş etmeme güvencesini istedi. Karşılıklı olarak Amerika ve Rusya kendi etki alanlarındaki grupların ateş etmemesi, ateşkesi uyuması güvencesini karşılıklı vermiş durumdalar. Yani bir bakıma bir tür Amerika ve Rusya'nın himayesi kesinleşmiş oldu diyebiliriz. Bu ateşkes uyulursa iki taraf Amerika ve Rusya olarak kalacaklar. Bir şekilde öyle oldu iş. Doğrusunu söylemek gerekirse. E, ateşkesin hayata geçeceğini temenni etmekten başka e, bir çaremiz yok. Çünkü ateşkes ne olursa olsun, sonuçları ne olursa olsun uzun vadede, kısa vadede Suriye'de yaşayan e, yaşayan insanlık dramına bir e, soluk alma, soluk e, insani yardım kanallarını oluşturma, bir, bir durma ve nefes alma imkanı, düşünme imkanı sağlayacaktır. Temenn ederim ateşkes gerçekten uygulanır. Ben de aynı kanaatteyim. Temenniye katılıyoruz biz de tabi. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek Peki. üzere. Görüşmek Peki. üzere. Ahmet İnceeli Ufuk Turu. Açık Gaste.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 ...günaydın Güven Bey, merhabalar... ...günaydın Ömer Bey... ...günaydın Güven Bey, merhaba... ...günaydın Can... ...ve konuğumuz var... ...merhabalar, günaydın... E, ...merhaba, e, konuğumuz... ...Albert Ali Salah... E, ...hoş geldin Ali... ...hoş bulduk... E, e, ...ben önce... ...küçük bir özet vereyim... ...son beş haftadır Türkiye'de üniversitelerin... ...durumunu e, konuşmaktaydık... E, Barış için Akademisyenler'in imzaladığı bildiri sonrasında üniversite konusuna eğilmiş durumdaydık. O seriye şimdilik ara verdik ve bilim dünyasında ve felsefe dünyasında neler oluyor? Aslında bir sürü de yeni şey olmakta. Bunları izlemek için bugün bizim Albert Ali Saleh'ın da e, konukluğuyla e, data madenciliği ve big data denilen e, konuları konuşacağız. E, bu konuda e, ben arşeve baktım. Mayıs 2013'te e, birkaç program yapmışız. Dijital Dünya diye bir e, seri yapmıştık e, evet. o zamanlar. <gülüyor> Data madenciliğinden ve e, data madenciliğinin sonuçlarından e, kısaca bahsettiğimiz programları arşivde bulmak mümkün. Bu vesileyle de söylemiş olayım açıkradio.com.tr e, yeni web sitesi e, çok güzel çok kullanışlı e, estetik olarak da e, iyi tasarlanmış. Demet Akman'a ve diğer tasarımcı arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Herkesin bir kez bakmasını öneririm. Arşivlere ulaşmak da oradan mümkün. Albert Ali Salah, Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği de öğretim üyesi. Doktorasını aynı bölümden aldıktan sonra 2007'de 5 sene kadar Hollanda'da Bilgisayar ve Matematik Enstitüsü'nde ve Amsterdam Üniversitesi'nde çalışıyor, dersler veriyor. 2011'de Türkiye'ye dönüyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak işe başlıyor. İnsan bilgisayar etkileşimi ve insan davranışının bilgisayarla analizi konularında çalışmakta bilişsel bilimler, yapay zeka, etkileşim tasarımı ve insan davranışının analizi üzerine dersler veriyor. Big Data konusunda da bize bu konuları anlatabilecek en yetkin kişilerden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'de çok nadir olarak var olan bilişsel bilimler programlarından bir tanesinin Boğaziçi'nde olan e, yüksek lisans bilim e, programının direktörü kendisi e, Ali hoş geldin yeniden e, hoş teşekkür ederim. ederiz geldiğin için ben teşekkür e, ederim e, şimdi şuradan e, istersen başlayalım bu bir data işine de bir giriş olsun e, biliyorsunuz bu pazar günü e, Oscar ödülleri açıklanacak herkes heyecanla onu bekliyor tahminler yapılıyor filan Bakın biz e, aslında hiç heyecana gerek bırakmadan kimlerin hangi ödülleri alacağını Ali'ye çoktan saptamış vaziyetteyiz. Nasıl saptadık? <gülüyor> e, çünkü öngörü makinesi gibi çalışan e, bir e, data madenciliği yapan ve bir tür yapay zeka programı gibi belki düşünebileceğimiz e, bir program e, geliştirmekte e, Microsoft e, şirketi. Ee, şimdi ben hemen bir iki tane e, öngörüyü e, paylaşayım. E, en iyi film ödülü The Revenant e, isimli filme gidecek. E, en iyi aktör e, Leonardo DiCaprio e, olacak. E, en iyi kadın oyuncu Brie Larson. E, en iyi yönetmen e, hemen bakıyorum Alejandro Inarritu. Bir deneye bakalım. Belki en iyi e, yabancı dilde e, film ödülünü. O da e, Macaristan'dan Son of Soul isimli evet. e, filme gidecekmiş. Ben bunları nasıl bildim? E, bilip bilmediğimi pazar gecesi anlayacağız. E, yalnızca e, e, David Rothschild isimli bir e, istatistikçi, e, iktisatçı, bilgisayar bilimci nin Microsoft'ta çalışmakta olan yapmış olduğu bir modelleme'nin sonuçlarını aktarmış oldum. Bu modelleme ile son derece başarılı ve etkileyici sonuçlar almaya başladı Microsoft. Son birkaç senede mesela Dünya Kupası karşılaşmalarındaki maçları. ...Amerika'daki seçimleri birçok konuda doğruya çok yakın tahminler yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bugünkü konumuz bu. Bu işin uzmanı da Ali sensin. Biraz bize anlat bakalım anlatır mısın? Anlatayım anlatayım. Yani tam benim konumun bir parça yakınında düşüyor bu aslında. Tam ben bu konuda çalışmamakla birlikte... E, büyük veri konusunda bizim yapay öğrenme dediğimiz bu bilgisayara bir şeyleri tahmin ettirme, bilgisayara bir şeyler yaptırma, işte ne bileyim bu bir satranç oynamak olabilir, yüz tanımak olabilir, e, Google'ın yaptığı gibi bir resim verince onun içinde ne var ne yok bunu söylemek olabilir. E, bunlar için matematiksel, istatistiksel modeller genelde kullanıyoruz. Fakat yakın zamanda şunu gördük ki, Biz bir bilgisayara ne kadar iyi istatistiksel e, model verirsek verelim. E, bilgisayarı ne kadar veriyle eğittiğimiz bütün bu modellerin seçiminden daha bile önemli aslında. Yani işte ne bileyim 100 tane imge üzerinde eğitirsem ben sistemi şu kadar bir başarı veriyor. O 100 imge yerine 10 milyon imge verirsem bambaşka bir kalite elde ediyorum. Bunu yapmanın da yolu e, büyük miktarda veriyi internet üzerinden genelde toparlamak E, büyük veri dediğimiz zaman bu arada e, hakikaten bir bilgisayara sığmayacak büyüklükte. işte 3-4 terabaytın çok daha üstünde bir veriden bahsediyoruz. Yani eğer e, siz bir bilgisayarda işleyebiliyorsanız veriyi genelde bu büyük veri dediğimiz ölçek olmuyor. Bu biz daha büyük verilerden bahsediyoruz. Artık mesela işte ne bileyim Facebook'un Google'ın elinden geçen veri petabaytlar seviyesinde dolayısıyla bunlar kendine has bir takım işleme teknikleri de gerektiriyorlar genelde işte bulut yapıları dağıtık mimariler üzerinden çok çekirdekli bilgisayarlarla normal bizim tek bilgisayar üzerinde yaptığımız işlerin daha büyük mimarilere yayılmasıyla yapılabiliyorlar ancak büyük şirketlerde işte Google, Facebook, Microsoft bunlar çok büyük miktarda veri toplamaya başladılar Amerika'da mesela Palantir gibi şirketler var. Bunlar veri biriktiriyorlar. Yani işte internette ne olup bitiyor her şeyi saklıyorlar. Ve bu bilgi bundan bir 3-4 sene sonra korkunç kıymetli bir meta halinde her türlü işe yarayacak şekilde kullanılacak. Microsoft geçen sene COCO diye bir veri tabanı açtı mesela. Bu bizim imge işleme konusunda kullanabileceğimiz kaynaklardan biri. Ee, ...bu verinin bir şekilde işlenmesi de çok çok zor. Yani veriyi sadece toplamak değil bir işaretlenmesinin de yapılması lazım. İşte her resim için bu resimde şu var bu yok diye birilerinin yazması gerekiyor bilgisayara öğretmek için. Koko'yu eğer bir kişi oturup hazırlamaya kalksa... ...işte günde 12 saat çalışsa 17 yıl boyunca işaretlemesi yapması lazım. Koko gibi bir veri tabanını hazırlayabilmek için. Bunu şu şekilde yapıyorlar onun yerine... Mesela Amazon'un Mechanical Turk, Mechanic Türk şey var, servisi var. Bir problemi internete koyuyorsunuz, diyorsunuz ki her imgenin işaretlenmesi işte bir sent. Ondan sonra 100 doların büyük bir para ettiği ülkelerden insanlar çok kısa bir süre içinde sizin bütün veri tabanınızı paralel bir şekilde işaretliyorlar, düşük bir maliyetle bunu hızlı bir şekilde elde etmek mümkün oluyor. Ondan sonra da tabii bu bütün toplanan verinin mesela işte Oscar örneğinde olduğu gibi bir tahmine dönüştürülmesi işi var. Orada da bir takım işte hem istatistikçilerin geliştirdiği teknikler var hem de yapay öğrenme teknikleri var. Şimdi bu niye yapılıyor? Niye Oscar'ları tahmin etmeye çalışıyor Microsoft? Çünkü bir kere bunun çok muazzam bir reklam değeri var. Yani Oscar'lar çok insanın izlediği bir ödül töreni yani Oscar ödülü töreni sırasındaki 30 saniyelik bir reklamın değeri 2 milyon dolara yakın. Dolayısıyla reklam değeri çok yüksek. Ve Microsoft da biz bu veri analizi konusunda iddialıyız diyebilmek için bütün gücüyle bu problemi çözmeye çalışıyor. Bir yandan da bu, bu problemi çözerken geliştirilen araçlar ...başka pek çok probleme uyarlanabiliyor ki en önemlisi bunların seçimler. Seçimleri de eğer biz kestirebilirsek bunun tabii çok önemli sonuçları olabilir. Yok Oscar konusunda birkaç değişik tekniği birleştiriyorlar. Ben biraz bunlarla ilgili bir şeyler söylemek isterim eğer vaktimiz varsa. Tabii tabii ben ama belki araya şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi e, klasik yapay zeka paradigmasında yani bundan e, 60 sene önce bu işlerle ilk e, uğraşan insanların aklındaki e, modellemede eğer günün birinde e, seçimleri ya da Oscar ödüllerini e, doğru tahmin edecek bir program yazılabilir mi, nasıl yazılabilir e, diye sorulmuş olsa onlar büyük ihtimalle şöyle şeyler düşünürlerdi. E, bir filmi e, Belki görsel sentaks açısından inceleyerek anlayan bir bilgisayar sistemi, bir robotik sistem geliştirilir ya da seçimle ilgili ilgileri bir insanın işlediği gibi işleyen bir bilgisayar sistemi geliştirilir. Bu sistem daha sonra insan zihne yakın bir modelleme yapmaya çalışarak işte bir tahminde bulunmaya çalışıyor filan. Burada Bu data madenciliğiyle yapılan çalışmalarda bambaşka bir paradigma görüyoruz. Yani bu modellerin, tahminleri yapan modellerin aslında sinemadan anladıkları bir şey yok. Bir film seyrediyor da buna göre bir tahminde bulunuyor değiller. Ya da seçimler ya da seçmen beklentileri üstüne de o modellerde kodlanmış bir şey yok. Bambaşka bir yoldan geliyorlar. Ve e, filmlerin aslında kendilerinin hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan hangi filmin ödül kazanacağını başka veriler e, temelinde e, bulabiliyorlar değil mi? Ben öyle anlıyorum. Seçimler konusunda da e, burada kullanılan peki verilerin e, doğası nedir? E, neleri toplayıp nelere baktığı zaman e, bu programlar başarılı olabiliyor? Hı hı. Şimdi o konuda çok haklısınız. Yani e, tam bir yapay zeka yapalım ondan sonra da bunu çözsün gibi bir durum yok. E, bu hani Stanislav Lem'in eski bir hikayesinde çok güzel bir örneği vardır bunun. E, şiir yazacak bir bilgisayar programının bütün evreni e, işte büyük patlamadan itibaren simülasyonunu yapması, bütün tarihi e, simüle etmesi ve ondan sonra günümüze kadar gelmesi gerekir ancak ondan sonra şiir yazacak ...donanıma sahip olabilir. Bu, burada tabii çok çok daha basit bir şey yapıyoruz. Yani şunu düşünün. Mesela ben çok filmler konusunda bilgili değilim. Ee, üç tane çok iyi film uzmanının tahminlerine bakıyorum. Bu uzmanların her biri yaklaşık yüzde seksen ihtimalle biliyor. Doğru tahmin edebiliyor Oscar'ları. Ben sadece bu üç uzmanın ortalamasını alıyorum kağıt üzerinde. Ve ben yüzde seksen beş ihtimalle biliyorum. Yani hiçbir bilgiyle yola çıkmadan ama nereye bakacağımı biliyorum. Ki bu mesela Microsoft'un kullandığı tekniklerden bir tanesi bu konudaki en önemli uzmanların tahminlerini analizini yapıyorlar. Ama şunu görüyorlar ki bu uzmanlar genelde geçmiş data veriye çok önem veriyorlar. Halbuki geçmişte olan şeyler aslında o kadar da önemli değil bu tahminlerin daha sağlıklı yapılması için. Popüler yaklaşımlara biraz fazla önem veriyorlar. Buna sürü davranışı deniyor literatürde. Ve bir de Oscar'lardan önce genelde bir tahmin yapıyorlar. Ve bu tahmini sık sık güncellemiyorlar. Oysa her gün yeni bilgi geliyor aslında. Dolayısıyla güncel tutan, sürekli sistemi güncelleyen modeller daha sağlıklı tahminlere ulaşabiliyorlar. Ee, uzmanların görüşleri bu Microsoft'un baktığı şeylerden bir tanesi. Ee, bir diğeri standart istatistik yaklaşımı işte e, sosyal medya anketleri falan gibi e, geçmiş verinin e, modellemesi mesela çok önemli. gişe hasılatı, ödüller, işte Rotten Tomatoes ratingleri, gösterime giriş tarihi gibi e, bilgileri alıyorlar. Bunlar üzerine bir tane e, matematiksel fonksiyon oturtuyorlar. Ee, ve bu da fena çalışmıyor aslında. Mesela gösterim tarihi çok ilginç. Ee, adaylar arasında gösterim tarihine girmenin erken olduğu filmler daha avantajlı. Bunu istatistiksel analiz gösteriyor. Ama aday olmak için sezonda gösterime daha geç girmek daha avantajlı. Yani böyle gösterim tarihinin tam Oscar ödüllü için ayarlanabileceği bir aralık var. Ve yani istatistiksel olarak bu aralığı bulup ona göre e, şey yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz onunla. E, bu bir tanesi yine e, anketler çok önemli işte Bing mesela e, bir sürü insana anket veriyor fakat bu anketlerde şöyle bir şey var e, yani anketi yapan insanlar eğer bu konuda bilgili değillerse e, verdikleri yanıtlar da her zaman çok sağlıklı olmuyor dolayısıyla Bing öncelikle e, neye oy verdiğini e, bine, bilen insanları bulmaya çalışıyor Film konusunda cahil insanlara oy verdiğinde yanlış filmleri seçiyorlar. Çünkü cahil insan reklamlarla kolayca yönlendirilen insan. Hangi filmin reklamı daha cafcaflıysa, reklam bütçesi daha yüksekse onu seçiyorlar. Çoğu bütün oyladıkları filmleri seyretmiş olmuyor. Neyi oyladıklarını bilmiyorlar. Diyelim filmin kadrosunda meşhur ve karizmatik bir adam var. Bu adamın ismine bakarak oy veriyorlar. O yüzden de aslında halka ne sorarsanız sorun, meşhur oyuncuyu oylamış oluyorsunuz her seferinde. E bu da bir şekilde oylamanın sonucu baştan belli demek zaten. E ama e bunu biraz daha akıllı yapmak mümkün. Mesela işte Soğul'un oğlu seyredenlerin çarpıldığı bir film. Oscar alma ihtimali çok yüksek. O kategoride bu filme oy vermeyenlerin bu işi pek de bilmediğini varsayarsanız onların oylarının etkisini biraz azaltabilirsiniz. ...ona oy verenlerin etkisinde biraz arttırabilirsiniz. Bu, da, bu şekilde oy dağılımı biraz değişmiş oluyor. Sonra bir sonraki banko film için benzer bir şey yapıyorsunuz. Böyle böyle konuyu daha iyi bilen, mantıklı ve tutarlı oy veren kişileri bulup... ...onların oylarını daha kıymetli hale getirince çok daha sağlıklı sonuçlar elde ediyorsunuz. Evet ee, yani verilerin nasıl işlendiğinin bu şekilde e, ayarlanması da herhalde modeli daha başarılı, daha başarılı bir hale getiriyor... Ee, peki burada şöyle ilginç bir soru sorulabilir. Bu modellerin günden güne e, yenilendiği, güncellendiğine e, ben de tanık oldum. Çünkü bu program için e, biraz e, bu modellemenin nasıl yapıldığına bakarken e, ilk geçen hafta bakmıştım ve o zaman Spotlight isimli film e, en başta Oscar'ı alacak Ee, en iyi film ödülünü e, alacak gibi gözüküyordu. Bir hafta içinde değişmiş vaziyette. Spotlight ikiye e, düşmüş vaziyette. Evet. Bu tahminlerin bir de e, olasılık hesabıyla verildiğini söyleyeyim. E, bu da modelin bir parçası. Yani şu anki e, tahmine göre The Revenant filmi %37 olasılıkla e, en iyi film ödülünü alacak. Spotlight %26 ile ikinci sırada bulunuyor the big short filmi yüzde on üçüncü bulunuyor filan Peki şunu Ali sormak isterim şimdi diyelim bu modellemeler yüzde yüz doğru sonuç çıkaracak hale geldi şu an itibariyle geçen sene bin mesela yirmi sekiz ödülden yirmi tahmin etmiş yani yaklaşık yüzde seksenden yukarı yüzde seksen beşlik doğruluk E, payıyla e, tahminde bulunmuş. Diyelim %100 tahmin eder hale geldi ve e, senelerdir bunu yapar durumda. E, hiç bir ödülü kaçırmıyor. E, herkesten daha iyi tahmin ediyor. Bütün insanlardan da daha iyi tahmin ediyor. Bir noktada Bing ya da Microsoft şirketi bize şunu derse, ya siz e, boşuna uğraşmayın. E, böyle insanları bir araya getiriyorsunuz, komite kuruyorsunuz işte filan. Biz zaten biliyoruz. Ee, ödüller verilmeden henüz bu ödüllerin kimlere verileceğini. Çünkü biz bir anlamda doğru verilere bakıp bunları işleyerek sizin zihninizi okuyan bir hale geldik. Ee, dolayısıyla Oscar ödüllerini biz verelim ee, bu senede. 2023'te Oscar ödüllerini bir programa versin. Sizin uğraşmanıza gerek yok. Ee, Haklı olmazlar mı biraz? <gülüyor> çok enteresan böyle, olur, kışkırtıcı böyle bir, şey bir Şekilde sormuş olayım bu soruyu. <gülüyor> evet. Şimdi asıl Bing'in kullandığı en önemli kaynak o çok enteresan. Yani insanlara işte bu anketler falan iyi hoş ama asıl kaynak bahis sitelerinden çektikleri veri. Ve bu çok güncel ve büyük bir veri. <gülüyor> bu Betfair diye bir site kullanıyorlar mesela. Buralarda ufak bahisler oynanıyor. İşte mesela atıyorum ...Leonardo DiCaprio'nun en iyi aktör Oscar'ını almasının bir dolar bir değeri var diyelim. Alırsa bir dolar, almazsa sıfır dolar. Böyle bir bahis için siz ne kadar ödersiniz diye bunu dinamik olarak ayarlanıyor bu bahis sitelerinde. İnsanlar mesela şimdi böyle bir bahise mesela 95 cent verebilir durumdalar. Bu ne demek? İnsanlar hakikaten bu adamın bu Oscar'ı alacağına inanmış vaziyetteler. ...ve bu Oscar'lar yaklaştıkça bu bilgi gittikçe daha faydalı hale geliyor... ...ve üç gün kala en üst düzeylere ulaşıyor. Ee, mesela atıyorum altın küreler ve baftaların açıklanması... istatistiksel modelde çok önemli. Yani onlar bayağı bir anda e, tercihleri değiştirebiliyorlar. Ama mesela e, asıl Bing'in kullandığı bahis. Yani Bing mesela gelip de bize ben Oscar'ları ben vereyim dese... Ki Oscar'lar normalde işte yaklaşık altı bin kişilik bir grup tarafından veriliyor. Dolayısıyla ortada analitik bir problem yok. Yani yine o altı bin kişinin kişisel tercihleri yani bunu yüzde yüz bilmek zaten aslında mümkün değil. Çünkü hani en iyi şeyi bulmaya çalışırken yapılan belki bir yaklaşımsal bir yöntem o 6000 bin kişide. Bing'in yaptığı da yine yaklaşımsal bir yöntem ama bahis sitelerine dayalı olduğu için tabii orada yani büyük paralar dönüyor ve o tamamen etik olarak sorunlu bir sistem olurdu diye düşünüyorum. Şimdi ben de tam orada bir ufak soruda bir müdahale edeyim isterseniz, sizin verirseniz yani Hollywood ve Oscar'lar çok önemli tabii ama işte belli bir sınırlılığı var. ...seçimler ondan da önemli... ...seçimleri tahmin etmek... ...çünkü o zaman da politik hayatımızı etkileyebilir... ...ama biz... ...açık radyocular ve... ...özellikle daha açık bilinç ekibi... ...Can'la ben... ...bu tarafı, Türkiye tarafı... ...şeyle ilgiliyiz... ...para ile İddi, <gülüyor> Evet. ...ve onun da ötesinde borsada... ...borsa evet. asıl büyük hedef... ...böyle bir aleti yapıp... ...beyni yapıp... ...büyük mesela New York borsasında... <gülüyor> İstanbul borsasında finan para vurulabilir mi vurulamaz mı biz bununla ilgiliyiz bu formüllerle e, yani bütün bankalar istatistikçileri onun için çalıştırıyorlar zaten Onlar da kendilerine yatırılan paraları bu şekilde değerlendiriyorlar e, Şileri tahmin etmeye çalışıyorlar ona göre yatırım yapıyorlar ve işte büyük para vurma ama bir sürü aktör olduğu zaman o para paylaşılıyor çünkü kimi bir tarafa gidiyor kimi öteki tarafa gidiyor Yani herkes bir şeye yatırım yapmaya çalışırsa onun bir anda değeri artıyor, azalıyor. Her türlü manipülasyon yapılabiliyor. Yani Oscar'lar gibi kolay değil yani. Oscar'lar da çok kolay, A kolay değil, değil tabii yani. ama. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda yüzde 84-85 civarında. Yani muhtemelen Güven Hoca'nın tahmin ettiği 4-5 tahminden bir tanesi yanlış çıkacaktır diye bekliyoruz. O Baş da Leonarda DiCaprio olacaktır muhtemelen. Bu sene de almayacak diye düşünüyorum. <gülüyor> o da olabilir evet, yani. bakalım onların hepsini göreceğiz peki Ali ben de şunu sorayım bu programların e, kodları e, telif altında saklı ve gizli mi tutuluyor herhalde öyle olsa gerek yani böyle bir E, ...açık e, yazılımla e, e, herkesin erişimine e, izin vermiyorlar diye düşünüyorum. Ne orada durum? Yok, kod açısından çok basit e, matematiksel modeller var ama veri pahalı. Yani e, atıyorum ben 4 milyar e, bahis datasını mesela oradan çekebiliyorsam... Onun üzerinde çalıştırdığım algoritma problem değil. Zaten mesela Microsoft Koko gibi bir veri tabanını halka açmasının sebebi bu. E, bilim adamları o Koko'yu kullanarak bir sürü algoritma geliştirecekler. E, o algoritmaların ama hiçbirisi Microsoft'un elindeki veri olmadan e, o sonuçlara erişmeyecek. Dolayısıyla Microsoft o algoritmaları alacak. Normal bunlar makale olarak yayınlanmış olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Oradan öğrenecek ama kendi verisi üzerinde ...çalıştıracak bunları ve çok müthiş sonuçlar elde edecek. Yani büyük veri üzerinde şirketlerin bir takım var. Mesela atıyorum şimdi bugün biz bir Türkiye'de bir firma kursak ve Google'a rakip olmaya kalksak... ...bu bizim için çok zor. Çünkü yıllardır Google'a arama motoruna yazılan şeyler aslında Google'ın elinde korkunç kıymetli bir veri. Ben sıfırdan Google kadar iyi çalışan bir sistem yapamadığım sürece insanlar benim sistemimi kullanmazlar... Ve o veriyi üretmeye başlamazlar. Yani burada bir geri besleme döngüsü var. O döngüyü kırmak bir noktada imkansız hale geliyor. Bundan bir süre sonra önce İngiltere, Almanya ve Fransa böyle bir ortak arama motoru projesine girişti. Google'ın tek elini kırmak için başaramadılar. O proje rafa kaldırıldı. Yani büyük verinin sıkıntılarından bir tanesi bu. Ve insanlar bu verinin kıymetini anladığı için de her zaman etik yollardan temin edilmiyor bu veri. Ve çok enteresan şeyler oluyor bu konuda. Mesela bir tane örnek vereyim. Yakın zamanda olan bir şey. 2010 yılında Barbie, Mattel firması bir Barbie oyuncağı çıkarttı. Bu Barbie'nin içine bir tane şey koydular. Kamera. Şeyinde bu göğsünde böyle bir kolye gibi bir şey var. Onun altında bir kamera var. Ve... ...Barbie çocuğunuzu görebilir artık... ...diye bunu e, yayınladılar... ...ondan sonra bununla da yetinmediler... E, ...bir ses tanıma... ...algoritması kullandılar... ...Barbie çocuğunuzla konuşabilir... ...ve çocuğunuzu duyabilir... ...çocuğun söylediği her şey... matelin sunucularına gider hale geldi... ...dolayısıyla hmm. ne oldu... Edebi ...evli casus... ...aynen öyle ve müthiş bir tartışma hmm. başladı tabii ki... ...çünkü hakikaten Barbie'yi daha akıllı hale getirebilmek için... ...bu veriye ihtiyaçları var ama... Ee, i̇nsanlar bu verinin ne olduğunu, nasıl işlendiğini, nereye gittiğini, başka ne işlerde kullanılabileceğini kesinlikle bilmiyorlar. Bilseler bile e, zaman zaman o bilginin dışında şeyler de oluyor. Mesela bunun yakın zamanda yaşadığımız bir örneği, e, bilmiyorum birkaç gün önce oldu sanıyorum bu şey. E, Beşiktaş'ın e, stadyumunun yapımı sırasında e, bir e, 6 Şubat'ta yapılmış haber, ben okuyayım size haberi. Vodafone Arena'nın koltuklarını yapan firmanın kadın personeli, statta çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak inşaatın bitmeyeceğini alaycı bir üslupla belirtti. Beşiktaş taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine personelin görevine son verilirken ilgili firmada özür diledi. Bu ikinciydi ama. Bu nasıl yani? yani ikinci, daha önce de böyle bir hareket olmuştu. Ha işte ama şimdi burada mesela sosyal medya paylaşımının... İfade özgürlüğünün yasalarla çok düzgün bir şekilde korunmadığı ülkelerde takım sıkıntıları var. Bir yani sen üzülme Fenerbahçe'nin diye kinayeli böyle karşı tarafa taş atar gibi bir açıklama da vardı bu atılan tweetin içerisinde diyebiliyorum ben. Tamam güzel Kavlamalı ama yani. şöyle olmuş bu yani çalışan Instagram'da bu paylaşımı arkadaşlarına yapmış bu paylaşımı. Evet. Ama arkadaşlardan biri bunu tekrar paylaşınca yayılmış. Dolayısıyla hani geniş bir kitleye yay yaymak istemediğiniz bir şeyin isteğiniz dışında yayılması da söz konusu. Bunu engelleyecek bir teknoloji de henüz yok. yok. Yani evet, yok. herkesin güvenlik ayarları konusunda uzman olması mümkün değil. Her sitenin farklı ayarları var. Bir yöntem her yazdığımızı başkaları da görebilir diye yazarak paylaşmak. Bizim bölümde Profesör Pınar Yolum'un bu konuda çalışmaları var. Bunu hani akıllı bir teknolojiyle engelleyebilir miyiz bu tip şeyleri diye. Ama bu süreçte hani Beşiktaş'la firmanın tutumu da ilginç. Yani Beşiktaş yöneticileri firmaya şikayette bulunuyorlar. Ee, i̇şte Miray Çınar'ın işine son verilmiş. Üstüne bir Rıdvan Akar bir tweet atmış. Sevgili Beşiktaşlar Miray Çınar kovulmuştur artık stadımıza giremeyecektir demiş. Firmada yani bu ülkede ifade özgürlüğü var. Çalışanımın arkadaşlarıyla konuşmalarından size ne bunu bir hakaret olarak algılıyorsan hakaret davası aç dememiş ne demiş ha. şirketimizle kurumsal bağ bulunmayan stajyerimizin sosyal medya attık, yapmış o, o olduğumuz, e, yaptık olduğumuz bahsettiğiniz öyle. E, ilk olaydı şimdi dün değil evvelsi gün yaşanan bir olay vardı orada da benim bahsettiğim oydu orada da sen yürüşanlı Fenerbahçe'nin bu stat seneyi de bitmez şeklindeki atılan bir facebook e, post nedeniyle gönderisi nedeniyle o kişinin de işine son verilmişti Evet. evet yani, devam e, ediyor peki, ama, şey, ama süre bitmek e, üzere Onu e, e, sü süre bitiyor ben de o zaman e, iki cümleyle son bir şey eklemek istiyorum e, 15 Şubat'ta çok ilginç e, bir şey oldu bunu Efe Kerem Sözer'in de bir makaleden e, aldımdı Daily Dot isimli bir e, web sitesinden e, Thomas White isimli bir e, aktivist e, kendi web sitesinden Ee, yaklaşık 18 gigabyte e, büyüklüğünde bir veri e, dökümü e, yaptı ve bu veri dökümünde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşların e, özel bilgileri herkese paylaşılmış oldu. E, bu bilgileri e, emniyetten e, sızdırdığı düşünülüyor bu kişinin. E, Mernis, Merkezi Nüfus İdaresi, sistemi tarafından e, toplanmış bir araya getirilmiş bilgiler e, bu Thomas White'ın web sitesine giderseniz e, kendi isminiz soyadınızın yanı sıra vatandaşlık e, numaranız ve başka özel bilgilerinizin doğum tarihinizin, doğum yerinin e, herkes size erişilebilir bir hale e, gelmiş olduğunu göreceksiniz bu Türkiye'de pek ses çıkartmadı ama Güven büyük e, veri evet. diyoruz e, e, önemli bir skandal Ee, ya gene salça olmak gibi olacak program ama ikinci bir şeyden daha bahsedeyim. Bu haberin de devamı geldi. Vakti geçtik biliyorum ama e, 2010 senesinden beri elde dolaşan bir veri tabanından bahsediliyor. Biraz önce bahsettiğimiz veri tabanı olarak. Ayrı zamanda bunu torrent yoluyla indiren kişilerin de bilgisayarına doğrudan erişimi sağlayabilecek bazı trojanlarda olduğu söyleniyor. Yani e, bunun ne olduğuna bakayım diye indirmeye çalışanların da aynı şekilde virüsten etkilendiği söyleniyor. Bu zamana kadar ki çeşitli böyle call center darların üstünde Ee, çeşitli insanların kimlik bilgileriyle çalışan şirketlerin elinde el altından e, kara borsadan satılan bir veri tabanı olduğu söyleniyor biraz önce açıkladığınız e, veri tabanı. Evet bu, bu makalede 200 dolara bunun satılmakta olduğu da evet. e, yazılmış. Fakat e, Thomas White bir şekilde herkesin ulaşabileceği bir e, hale sokup bunu e, bedava e, şeklin olarak e, bir aktivizm ...performansı olarak... ...kendi web sitesinden erişilebilir... ...hale getirmiş. Peki süremiz bitti. Ali daha söyleyeceğin... ...şeyler vardı herhalde ama son... ...bir iki cümleyle toparlayacak... ...bir şeyler söylemek istersen... ...ben sözü sana bırakayım. Yani Oscarlarla ilgili sanırım... ...bekleyeceğiz ve göreceğiz pazar göreceğiz, gününü. Evet. <gülüyor> Evet, en heyecanlısı ben de bir şey so, e, formülü var mı diye sormak istiyorum. Yani 64 kişinin, 64 insanın 3,5 milyar insanın servetine eşit serveti nasıl denkleştirdiğine dair bir formül var mı açıklayacak. Henüz maalesef. <gülüyor> ee, bu konuda size geri dönmemiz lazım Emek Bey, öyle gözüküyor. <gülüyor> Peki çok teşekkürler e, görüşmek üzere. Peki görüşmek bugün e, evet Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Ahmet Ali Salih konumuzdu, e, Data Madenciliği ve Oscar tahminlerinden ve başka şeylerden konuştuk. Ali yeniden çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. E, Biz gelecek hafta görüşmek, görüşmek üzere. Güzelim.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 Evet bugün de böylece bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Csak